Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayının ikinci soruların peşindesi ile karşınızdayız. Ben Deniz Yusuf Genç. Her hafta olduğu gibi çok kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte bu haftada yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yolculuğumuz Türk düşüncesinin kodlarını açmak ve anlamak üzere onun kökenlerine yaptığımız yolculuktan ibaret idi. Meraga ve Tebriz'den sonra bugün de Anadolu bilgi ilişkisini inşallah önümüzdeki e, bir buçuk saatlik zaman diliminde konuşmaya ve açmaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Kıymetli Hocam e, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? İyi akşamlar teşekkür ediyorum. E, diyeyim nasılsınız? Ramazan e, la aranız nasıl diye sorayım. Ramazan gayet iyi, gayet iyi. Herhangi bir sorun yok. Eyvallah. Geçen hafta Ramazan'da ne okumalıyız diye, ne okun ne salık verirsiniz diye sormuştuk. Kişisel tecrübenize hususen merak ederek. Demiştiniz ki Elmalı'nın yazma eserlerinden, kurumundan çıkan tahkikli neşrine başlayacağım. Evet. Nasıl zaten geçti? Birinci cildi çıktı zaten. Evet. Yani belki ikinci çıktı ya da çıkmak üzere. Gayet iyi. Yani illa o kitap okunacak diye bir kural yok. Her arkadaş kendi... Bilgi macerasına göre. E, Bunu için soruyorum tabii hocam. Arada e, çok soru geliyor bana bu bağlamda. E, İslam hocamın masasında ne var? Çantasında ne var diye. Yok, o çok. O bilgi açmaya ağır, çalışıyorum. Ağır gelir biraz. Yani e, çünkü biz neticede akademik çalışma yürüttüğümüz için derslerimiz var. Bu derslerin gerektirdiği okumaları yapmak zorundayız. Haliyle. Yüksek lisans doktora dersleri, bazen lisans dersleri. E, Onlara ilişkin metinleri okuyorsunuz. Sonra kişisel okuma programınız var. Hazırladığınız makalelere ilişkin okuma yapmak zorundasınız. Dolayısıyla... Biraz aslında bağımsız olanları. Yani normal <gülüyor> ahalinin de okuyabileceği, bizim de okuyabileceğimiz olanları kastederek soruyorum. Şu anda e, tamam söyleyeyim o zaman. Şu anda e, böyle ahali anlamında değil belki ama dinlenmek için okuduğum e, son zamanlarda KTB'den çıkan ee, Yunan'dan önce Babil'de hikmet değil mi, tam adı olabilir mi? Antik Yunan'dan önce felsefe. Evet, felsefe, hikmet, Babil'lerin hikmet anlayışı. Onu okuyorum açıkçası. Ee, dinlenmek için. Yani akademik e, ya da ders hazırlıkları dışında. Ee, mesela o güzel bir tercüme, güzel bir kitap. Zaten onun İngilizcesine ben daha önce de muhtale olmuştu, tanıtım yazmıştım. Ee, dediğim gibi bu biraz kişilerin ilgileriyle alakalı. Roman okuyabilirsiniz, şiir okuyabilirsiniz, tarih, kitap okuyabilirsiniz, siyaset metinleri. Çünkü çok güzel kitaplar çıkıyor. Türk tarihiyle alakalı, genel dünya tarihiyle alakalı, siyasetle alakalı, hukukla alakalı. Ee, yayın evleri de belirli ölçülerde böyle uzmanlaş, yani tanımlı bir uzmanlaşma olmasa bile belirli alanlara yoğunluk veriyorlar. Evet. Ee, o açıdan güzel kitaplar çıkıyor. okunacak kitap bol. Yetiştiremiyoruz açıkçası. Yani. Bilgi e, merkezli bir okuma. Yani okuma çeşitlerinin... Den de biraz bahsetmek isterim. Tam şu an burada. Biraz Ramazan'ın iklimi de dolayısıyla insan e, hani doğrudan bilgi merkezi değil de bir nasihat e, merkezli. Zaten bildiği şeyleri de okuma. O, o dengeye ne dersiniz? Sohbetlere katılmak lazım. Ramazan'da yapılar, yap, sohbet yapmak ve sohbetlere hmm. katılmak daha iyi. Sohbet e, okunur mu canım? Yani <gülüyor> hmm. e, netice e, gidip Çoğu çeşitli mahfillerde güzel sohbetler oluyor. Onlara katılmak daha faydalı bence. Hiç yoksa kendiniz sohbet organize edin bence. Hmm, enteresan. Metin e, okumaktansa bu bağlamda... Tabii tabii. Ramazan dolayısıyla canlı... söylüyorum tabii tabii. Sohbetlere katılmak, sohbet yapmak daha anlamlı olabilir. Hmm. Bu, bu şey peki nasıl anlaşıldı hocam? Konumuzdan çok bağımsız ama geldik diye sorayım isterim. E şimdi bu sohbet de büyük oranda bilgi merkezi değil ya. Zaten bildiğimiz şey gidip dinleyeceğiz. Çok iyi günlük bir şey. siyaset anlamında değil tabii, ama yani... Tabii. E... Bunu kastediyorum ben. Yani onu kastetmiyorum ben sohbet diliyorum Öyle o mi? değil yok yok. Yani ben güzel ahlak üzerine bir diyelim Stop Ramazan orası. iklimi dolayısıyla da bir konuşmanın, bir halkanın bir parçası olduk. Bir kere güzel ahlaklı birinden güzel ahlakı dinlemek daha iyi. Ona bakmak tabii, lazım. Tabii tabii tabii. Yani o tür <gülüyor> faaliyetler daha iyi. Kitaptan güzel ahlak öğrenilmez canım. Onun informasyonunu, malumatını alırsın. Ama güzel ahlakı temsil eden bir insanı belki Siyer okursun yani. Onu iyi temsil eden tarihte isimleri okursun. Bunu şey için de sordum biraz. E, klasik dönemin büyük isimleri böyle e, başlıklarla meşgul bilgi merkezli olmayan şimdi daha yalnız, da hal ilgine... Yusuf Özcüğüm sen bilgi derken hep bilimsel bilgiye gidiyorsun. Ben de düşe kalka biraz öyle anlıyorum. Bilginin tamamlayıcılık ilkesi diye bir şeyden bahsetmiştik hatırlarsan. Bilgi çok çeşitlidir. Eminel ulema da, emin ol, ulema da... ...Mendese'den sonra sohbetlere gidiyordu. Yani Sılam Paşa'yı düşün mesela. Mendese'de derslerini bitirdikten sonra Şeyh Vefa'nın... ...yanına gidip oradaki sohbetlere katılıyor. Ee, bu sohbet bir sağaltım meselesi. Aynı zamanda insanı hem terbiye eder hem... ...sağlık kazandırır. Yani e, bilimsel bilgi... Şimdi madem konuyu açtın. <gülüyor> bilimsel bilgi biraz soğuk bir şey. Hı. Duygulardan arındılmış. Şimdi şöyle düşün. Eee seninle ben sohbet ediyorum. Seni tanımak istediğim için biz daha seninle muhatap oluyorum ve karşılıklı bir iletişime geçiyoruz, değil mi? Ama seni bilimsel olarak bilmek istediğim zaman yapmam gereken ilk şey seni bayıtmaktır. Seni duygudan, anlamdan, değerden arındırmaktır. Hmm. Değil mi? Bir insanı ameliyat ederken ne yapıyorsun? Canlı canlı ameliyat edilir mi? En azından tabi en azından o keseceğin yine bir anestezi yapıyorsun orayı uyuşturuyorsun büyük ölçekli bir ameliyat yapacaksan baştan aşağı baştan aşağı tam bir anestezi yapıyorsun ki acı duymasın. Şimdi bilmek böyle bir şeydir. Biz evreni bilirken de aslında evrendeki anlamı değeri dikkate almıyoruz aslında evrenini de bayıltıyoruz evrene bir anestezi uyguluyoruz. Hmm. Onu ...formalize etmek, çünkü bilmek, biçimselleştirmek belli bir yöntem... ...dahilinde onu biçimselleştirmek, formalize etmek, rasyonelize etmek, istidlali filan diyoruz ya. O açıdan e, hele hele... ...tırnak içinde istidlali, rasyonel bilme... ...biraz soğuk bir şeydir. E, siz onu... ...o duygu durumundan, o canlılık durumundan... E, ...uzak tutarsınız, onu alındırırsınız. Geriye kalanı, o değişmeyeni... E, o yasalılığı neyse bilmeye çalışıyorsunuz. Bir türlü şöyle yani mumyalarsınız onu. Diğer türlü bilemeyiz mi? Bilemeyiz. Işte o bilimsel bilgi olmaz. Hmm. Biraz tanıma. Yani irfan tarafına girer işin. E, karşılıklı sohbet, muhabbet ederken ben senin değerlerini, efendim, anlam dünyanı, reflekslerini, tepkilerini de dikkate alırım. Değil mi? Şimdi şöyle düşün. Hastaneye gidiyorsun. E, doktor senden... ...tahliller istiyor, filmler çekiyor. Ee, senin tutup o sıradaki şeyine bakmıyor yani. Tabii özellikle çağımız fizikalist, naturalist, tıbbı. Yani Kısaca sohbet çok daha farklı bir şey. Ve bilgi de çok çeşitli. Edebi bilgi, estetik bilgi değil mi? Ya bazen ki bir müzik faaliyeti... ...bir ee, ne bileyim ben ilahi olabilir, türkü olabilir, sanat müziği olabilir... ...dinlemek bile... Ee, o bilimsel bilginin yanında. Yani tutup müzik okumak. Müzik teorisi okumak başka bir şey. Müzik icrasını izlemek ve dinlemek başka bir şey. Bunun gibi yani. E, bunları birbirine karıştırmamak lazım. Buna bilginin tamamlayıcı ilkesi diyoruz. Aşırı derecede zekayı bilemek e, formel, biçimsel yapılar. Bir süre sonra zihni yorar. E, rasyonel düşünmek kolay değil. Bir şey değil yani. Biz zekayla akla hep birbirine karıştırırız diyorum ya. E, zeka başka bir şey. Akıl la iş yapmak o istedileri formel biçimsel mantıksal neyse artık matematiksel iş yapmak öyle kolay bir iş değil o zordur ve yorucudur insanı e, o duygu durumundan e, çekip çıkmaya çağırır davet eder yani siz laboratuvara girdiğinizde ya da herhangi bir bilimsel bir iş yapmak istediğinizde sosyal bilim olabilir doğa bilimi olabilir formel bilim bilimlerde çeşitli malum e, son derece soğuk hatta yılan gibi soğuk olmak zorundasınız. Elden geldiğince bu e, bunun ideali nedir, ne kadar yapılabilir bu başarılabilir mi ayrı bir konu ama e, her halükarda siz bir insan olarak belirli bir anlam değer dünyası içerisinde iş görüyorsunuz o ayrı bir konu. Fakat elden geldiğince e, takip ettiğiniz yöntemin o kurallılığını e, izlersiniz. Rasyonel bilgi de, bir de, bilimsel bilgide. <gülüyor> bilgi de. Ama bil bilgi tek bilimsel bilgi değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Biz hayata sağ... Bilimsel bilgi şöyle düşün. Bir projeksiyon düşün. Ee, bir yere tuttuğun zaman orayı aydınlatırsın. Ama karanlıkta bıraktığın çok şey vardır. Yani her aydınlatma... E, bazı yerleri karanlıkta bırakır. Dolayısıyla sen... E, o bilimsel bilgiyi bir lambaya benzetirsek... Bir yerleri e, aydınlatıyorsun. Oraya dikkatin artıyor. Orayı yakalıyorsun. idrak ediyorsun. Ama bu oranın... O... Kümenin, o kürenin sadece oradan müteşekkil olduğunu göstermez. Yani bilimsel bilgi eşittir, gerçeklik değildir. Gerçeklik şiirle de idrak edilebilir. Gerçeklik müzikle de idrak edilebilir. Gerçekliği idrak etmenin başka türlü yolları var. Gerçekliği çok geniş anlamda düşünüyoruz. Tamamlayıcılık dediğiniz şey de buna karşılık geliyor. Bu, yani e, bilimsel bilgi, rasyonel bilgi, bilimsel bilgi bile demeyelim. Yöntemsel bilgi, rasyonel bilgi bize o gerçeklik küresindeki belirli yerleri verir. Ama o gerçeklikte vahalar vardır, çöller vardır, efendim vadiler vardır, gizli köşeler vardır. Onu vermeyebilir. Ondan başka bir şey değil. İnsanın de. kendi gerçekliğiyle yüzleşmeye çalışması için de bu Elbette, aynı şey geçer. Sen kendini ne kadar rasyonelize edebilirsin? Hmm. Kendinle olan ilişkin ne kadar biçimselleştirebilir, formelleştirebilir? Çocuğunla olan ilişkin ne kadar formelleştirebilir, biçimselleştirebilir? Ben çocuğumu rasyonel seviyorum. Mümkün. Ya ne kadar yani mümkündür? Ne kadar, ne kadar ama? Ya, yani dolayısıyla biz bu bilgi meselesini bilimsel bilgiyle eşitlememek zorundayız. Bilimsel bilgi kendinde çok önemli. Hep söylüyoruz. Çünkü paylaşılabilir e, oranı, paylaşılabilir miktarı en yüksek bilgi yöntemsel bilgidir. Çünkü kavramsal tarafı vardır, nedensel tarafı vardır, eleştirel tarafı vardır. Ama e, bu bilgi eşittir insan demek değil. Bir insan... 24 saatinin de ne kadar o bilimsel bilginin e, ya da o rasyonel yöntemin imkanları iştiriyor, tutuyor canım. Yani ilişkilerimiz, değil mi tepkilerimiz. Ya elbette. Bir anlam değer varlığı, bir metafizik varlığız bize neticede. Metafizik bir varlık olduğumuz için fiziğe indirgenecek tarafımız var ama her zaman meta bir tarafımız var. Hmm. Her zaman. Bireysel olarak da, toplumsal olarak da var. Evrenin de böyle. Yani evren Bugün bilimin geldiği nokta açısından bile baktığımız zaman, bilim tarihi bizim bunun örnekleriyle doğru belli bir dönemde bilimsel bilgi dediğimiz o yöntemle elde ettiğimiz bilgiyi nihai bilgi zannediyoruz. Değişiyor yani. İleride de değişecek. Bugünkü bilgilerimiz, rasyonel dediğimiz bilgiler ileride kim bilir nasıl tırnak içerisinde tahfif edilecek, hafife alınacak. Mitolojiyi hafife alıyoruz. Ya da ne bileyim ben 2000 yıl kullandığımız Hatta 1500 yıl kullandığımız Batlamış astronomisi, işte kozmonosisi diye bir şey var değil mi? Yanlış olduğunu biliyoruz. Newton sistemin bile artık belli bir yerde geçerli olduğunu söylüyoruz. O açıdan... Bunlar e, zamanının çok büyük teorileri e, tabi yani O dönemi hatta e, bazı kesimler tarafından mutlak hakikatti bunlar. Yani düşün karşı gruplar bu bilgiden uzak durmakla eleştiriliyordu. Değil mi? Ama o dönemin rasyonel bilgisi buydu. E, rasyonel açıklama modeli buydu. Ve ondan hareket ederek insanlar hastane kuruyorlardı, hastane kuruyorlardı, işte toplum kuruyorlardı, devlet kuruyorlardı. Bunlar değişti. İleride de değişecek. Bu değişmek, mevcut bilgiyi tasfiye etmek, ortadan kaldırmak değil, bir sonraki bilginin bir paragrafı olacak, sonra bir cümlesi olacak. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. O meta tarafını hem insan hem toplum için yok saymak böyle görüntüde bir ciddiyet sağlasa da sorunlu. Tabii yani şöyle. Fizik tarafımızı bilelim. Problem kendimizi tamamen fiziğe eşitlemeyelim. Bir Metafizik tarafımız var. İnsan olarak. İnsanın bizatihi kendisi o ben tarafı e, metafizik bir taraftır. Bilim, rasyonel bilgi, e, istidlali bilgi, yöntemsel bilgi adına ne dersek diyelim tek başına problemli değil. Onu tek kabul etmek problemli. Anlatabiliyor muyum? E, buna yani biz hadis yaparken bile Hadisin mi yapıyorsun? Tefsirin mi yapıyorsun? Belli bir formal kurallığa göre yapıyorsun. Tefsir usulü diye bir şey var, hadis usulü diye bir şey var. O zaman herkes kafasına göre takılır. Belli bir usul vaz ettikten sonra o usule takip ederek siz herhangi bir konuda bilgi üretebilirsiniz. Bu şu demektir? denetlemeyi açık. Eleştiriye açık demektir. Ama siz Hazreti Peygamberle ilişkiniz sadece usul hadis üzerinden değil. Anladın mı? Çünkü siz Hazreti Peygamber'e karşı bir sevginiz olabilir, değil mi? Özel bir ilişkiniz olabilir. Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkiniz de benzer şekilde. Kur'an-ı Kerim'i siz ilmi açıdan tefsir edebilirsiniz. Onun belli yöntemleri var, belli birikim ister. Ama bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi sadece tefsir üzerinden cevan etmez. Bir köylünün de Kur'an'la bir ilişkisi vardır. Efendim bir alimin de. Bazen o şeyin, köylünün ilişkisi alimden daha ihlaslı bile olabilir. Derin olabilir. Yani... Aynı şekilde atıyorum Hazreti sözgelim Hazreti Peygamberle çok farklı ilişkiniz olması da sizi usulsüz kılmaz. yönteme sokamaz. Tabii canım yani şimdi sizin tıp bilmemeniz sağlıklı olmadığınız anlamına gelmiyor ki. Bu büyük ölçekte tüm ilişkilerimiz böyledir aslında. Ya yani biz dünyayla bir bilim adamının kurduğu ilişki anlamlı bir ilişkidir. Bize oradan bir şeyler verir ama dünyayla ilişki kurma tarzımı sadece bilimle değil ki. Hayret içinde de dünya evrene bakabilirsin. Bir şair, şairane bir bakışla fırlatabilirsin. Deruni bir bakışta olabilir bu. Anlatabiliyor ya yani Bunların hepsini aynı anda varsaydığımız zaman, dikkate aldığımız zaman o bilginin tamamlayıcı ilkesiyle e, hareket etmiş oluyoruz. Yani bu insan daha çok barışıklar. Kendisiyle de e, içinde yaşadığı o gerçeklik küresiyle de. Çünkü gerçekliğin tek bir tarafını almak, sırf şairane bakmak da ya da bakmak anlamda gerçekliği sırf şairane bakışa eşitlemek de problemli. Sırf bilimsel olan eşitlemek de problemli. Sırf duygusal olan da eşitlemek problemli. Onu kastediyorum. Bir, O zaman ilim bir adalet meselesi burada. Aynen. Denge, bir, yerli, tabii, yerli. Kesinlikle. Çünkü gerçeklik farklı ontolojik tabakalar içerir. Sizin o gerçekliğe bakışınız da farklı e, epistemik tabakalar içerebilir. Bunların birbirine denk gelmesi... ...her zaman da mümkün olmayabilir. O açıdan biraz rahat olmak... ...gerçeklik karşısında kendini çok sıkmanın da bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak... ...bunun klasik geleneğe baktığın zaman görüyorsun... ...bilgiyle olan irtibat... ...bilgiyle... ...mesela diyelim ki... E, ...firaset diye bir bilgi. Firaset sahibi olmak. Aslında bugün de kullanıyoruz biz bunu. Yani insanın zahirine bakarak... ...karakteri hakkında karar vermek değil mi? Özellikle şirketlerde insan kaynakları diye bir şey var. İnsan kaynakları sadece senin e, CV'ine bakmıyor. Nereden mezun, kaç dil biliyor değil. Görüşme yapıyor seninle değil mi? Hmm. Mizacı, insanlarla anlaşılabilir mi? Ortak iş yapma kapasitesi, liderlik var mı? Değil mi? İnsan kaynakları bununla ilgili Yanlış hatırlamıyorsun. Evet, evet. Çok uzman olduğum bir konu değil. E, firaset bu demek aslında. Şimdi önemli olan burada firaseti e, bir bilim olarak almak değil. Sadece sizin onu yöntemsel olarak tanımlıyorsunuz. Diyorlar ki mesela bu zanni bir bilgidir. Kesin bilgi vermez mesela. Önemli olan sizin bilgiyi belirli bir hiyerarşi içerisinde. Dedik ya epistemik tabakalaşmalar da mümkün. Sizin kendiniz olan bilginiz belki tüm bilgilerden daha kesindir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü siz kendinizden çekme şüphe etmeye başladığınız zaman şu zövceni başlar. Benliğiniz dağılır. Oradaki birlik... Sizin kendinizle olan idrak ilişkiniz ama bu idrak biçimsel bir idrak değil. Huzuri bir idrak diyoruz biz buna. Çünkü sen kendini bilir bildiğinde kendini nesneleştiremezsin, Karşılıklı bir özne nesne ilişkisine sokamazsın. Çünkü bilen de sensin, bilinen de sensin orada. E bak burada bile bir rasyonizasyon yapıyorum. Çünkü kavramsallaştırmak zorundayım. Halbuki senin kendini idrak etmen böyle bir kavramsallaştırma değil. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bilgi kesin olmak zorunda. Bu bilgi güvenir olmak zorunda. Yoksa bizim temelin durumuna düşersin. Sabah aynaya kalktığında akşam yatan kişi ben miyim acaba diye değil mi? Böyle bir hani vardır ya. O açıdan e, senin kendinle olan ilişkindeki bilgi e, çok kesin bir bilgidir. Olmalıdır da. Belki sen bir fizikçisin mesela. Gerçeklikle fiziksel gerçeklikle ilişkiden daha kesin bir bilgi mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama Olmalı. bu bilgi seni bağlar. Beni bağlamaz. Ha. Bu seninle alakalı bir şey. Senin tecrüben bu. O sen kend, o tecrübede kendini yakalıyorsun dolaylımsız bir şekilde. Ama ben ona nüfuz edemem. Fakat senin fizik bir fizik bilim adamı olarak, bilim insanı olarak fizikle ilgili yaptığın e, bilimsel faaliyeti mesela ben denetleyebilirim. Ona dahil olabilirim, eleştirebilirim. Bilmiyorum anlatabildim evet. meseleyi. Bendeki meseleyi de denetleyemediğiniz için. Tabii. Çünkü bana açık bir şey değil o. Diyelim ki mistik bir tecrüben olabilir senin. Manevi bir tecrüben olabilir. Kendini belirli e, temlinlerle olgunlaştırabilirsin. Ben buna dahil olamayabilirim. Mizacın dahil olamayabilirim. Böyle bir bilgi tecrübem olmayabilir. Ama o senin için bir anlam ifade eder. Bunu yok sayma konusunda da ihtiyatlısınız. Ama. Bunlar yok sayılacak şeyler değil paylaşılabilir bilginin tanımını yaptığın zaman o merkezdeki bilgiye göre bu bilginin değerini tayin etmek başka bir şey. O bilginin kendinde ve senin için anlamını tayin etmek başka bir şey. Hmm. Öbür türlü evreni bir şeye dönüştürürüz, makineye dönüştürürüz. kendimizde de bir makineye dönüştürürüz. Öyle değiliz. Duygularımız var, anlam değer tepkilerimiz var, sevinçlerimiz var, inançlarımız var, değil mi? Yani böyle nötrüm ben evrene karşı Odunsun o zaman yani kusura bakma. Öyle bir şey yok ki. Nöt insan olmaz. Hocam çok keyifli devam etmek isterim buradan ama ufak bir parantez niyetiyle açtığımız bu parantez bir parantezdi bu. devasa bir alan işgal etti. Biz konumuza geçelim dilerseniz. Şimdi, yok, aslında konudayız. Yani bu, konunun içindeyiz evet yani kenarındayız. Evet. Yani şöyle tam da bu dönemde o bilgi dediğimiz hadise Tüm yönleriyle bu şekilde cereyan ediyor. Ee, ama ben yine başlarken o 3 tane kavram var. Ee, şeyde de ilan ettiğimiz, bu programın temas başlığı olarak ilan ettiğimiz e, farklı, benzer, aynı. 3 evet. e, kavram. Hı. Orada ne kastediyoruz ve Anadolu'yu bilgiyle birlemek. Evet. Buralarda ne kastediyoruz ve tüm bunları niye konuşuyoruz? da Bir giriş yapsanız haritayı görsel. Anladım. Şunu kastediyorum. Şimdi... Ee, üzerine konuştuğumuz aslında bu konuyu niye seçtik hatırlarsan ee, 14. 13. yüzlü konuştuk Merak'a, Tebriz konuştuk hatırlarsan evet. buradan hatta sen dedin ki biraz böyle hafiflesek konuyu Ramazan dolayısıyla iftar sonrası evet. dinleyicilerimiz biraz daha böyle çay neştiğinde yani tabii dinleyicilerimizi bahane ettim hocam biraz kendim için kendim için dedim tabii ee, o çerçevede şöyle dedik ee, şimdi o dönemi düşündüğümüz zaman İslam dünyasındaki o hercümerç içerisinde... E, nedir? Şeyden, Orta Asya'dan başlayan bir hareketlilik var. Yani şunun gibi düşün. Şimdiden daha iyi tasarvur e, nedir? Ukrayna'da bir savaş var. Binlerce insan öteye bir yere gidiyor değil mi? 21. yüzyılın eşiğindeyiz. İnsanlar öteye bir gidiyor. Bunun içinde sanatkarlar var mı? Evet. Bilim adamları, işte bilim insanları var, sporcular var, şunlar var, bunlar var. Ee, ve bu savaşın kalıcı olduğunu düşün. Oranın tamamen ele geçirildiğini... E, ...işgal eden güç tarafından. Yani, evet. Bu insanlar bir yerlere gidecek. Bunun gibi bir tahayyül et. Şimdi e, büyük bir güç geliyor, buraları yakıp yıkıyor... ...ele geçiriyor. Yani yağmalayıp geri dönmüyor, ele geçiriyor. Ve e, özellikle bizim üzerine durduğumuz konu bağ bilgi bağlamında insanlar bu bilgiyi temsil eden insanlar e, şeye geliyorlar. Bu bilgiyi işleyebilecek Anadolu'ya istikrar merkezlerine diyelim Mısır'a geliyorlar. Şimdi bu geldikleri yerlerden biri de hocam, istikrar merkezi deyince bunun sadece e, siyasal bir düzen dolayısıyla tercih edilmiş biraz da şey arzu edilmez mi orada? Hani benim bir ilimle meşgulüm. O ilmi işletebileceğim, ilişki kurabileceğim bir yer seçmem lazım. Şöyle... Anadolu e, bu anlamda öyle bir yer değil mi? Tabii tabii yani şöyle elektromanyetik bir alan, bir ilişki ağı kurabileceğin yer lazım. E şimdi e, bu tabii politik bir istikrar istiyor. E, ekonomik bir istikrar istiyor. Orada bir toplum düzeni istiyor. O anlamda. Neticede e, 1243 Köse dağlı Anadolu'da e, Moğolların kontrolünde ama şimdi Moğolları şöyle bir özelliği var. O klasik gelenekte teslim olan şehirleri Yıkmıyorlar. Mesela Şiraz bunlardan biri. Anadolu'yu Moğollar ilk dönemde büyük bir yıkıma uğratmıyorlar. Çünkü e, Muhittin Pervane e, adlı e, Selçuklu devlet adamı. Ki bence Türk tarihinin önemli bir ismidir. E, belirli politik e, bu, taktiklerle, diplomatik ilişkilerle Anadolu'yu e, muhafaza altına alıyor. Şimdi e, dolayısıyla bir istikrar e, ortaya çıkıyor. Şimdi şunu diyorum e, farklı... Farklı isimler geliyor. Yani Afganistan'dan... Diyelim ki Celalettin Rumi'nin ailesi geliyor. Mevlana'nın ailesi geliyor değil mi? İşte Sadettin Konevisi geliyor. Bildiğimiz isimleri söylüyorum. Çok isim var. Ekmelettin Nahçıvani geliyor. Nisbelerine bak. Fahrettin Iraki geliyor bak. Iraki, Nahçıvani, Şirazi, Konevi e nedir? Malati, e, Tiflisi. Nisbeleri çok çeşitli. E, eberi çok çeşitli farklı şehirlere ait olduğu belli olan farklı kültür, kültürel bağlamlarda yetişmiş, farklı yönelimleri olan hem dini hem felsefi hem meşrep neyse önemli olan insanlar Anadolu'ya geliyorlar. Özellikle Konya, birinci merkez tabii sonra Kayseri, Sivas, efendim, Tokat gibi bu farklılığı benzer isimlerde geliyor şüphesiz. Bunun içerisinde edebiyatçılar var, bunun içerisinde mutasavvıflar var. Ee, başka e, farklı bilgi alanlarıyla uğraşan insanlar var. somutlaşması için sorayım hocam. İkinci Dünya Savaşı e, atmosferinde e, Avrupa'dan sağa sola kaçan e, ilim adamları, bilim adamları tabii, özellikle durumuna Yahudi, benzer Tabii mi? Yahudi kökenli bilim adamlarını düşün. Değil mi? Bir kısmı Türkiye'ye geliyor, bir kısmı Amerika'ya Amerika gidiyor, bir kısmı İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye giden de var. yer. İngiltere'ye gidiyor mesela. Oradaki tamam. gibi bir şey. Bu. Tabii tabii. Yani bu isimler Anadolu'ya göre Bunlar birbirinden farklı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani içerden hayır. Çünkü şöyle tarihsel olayların matematiğini çıkartmak çok zor. Biz daha fiziksel dünyanın matematiğini bugün çıkarttık tabii. İstatistiksel efendim diyoruz, yakınsak bilgi diyoruz filan tam. Zaten 14.5 milyar çapındaki bir evrenin paralel evrenlerden bahsediyoruz daha. Neredeyiz? O bile karşılaştık. Büyük adımlar attık da, o büyük adımlar kime göre, neye göre? Bize yani göre. Yani evrende yolculuk. Hani bir bilim adamı şöyle diyor, yani biz gerçekten evrende bilimsel bilginin altına her şeyi düşürmek istiyorsak... ...bu büyücülerin yöntemine benzer bir şey yapmamız lazım. Bilmem kaç milyon ışık yılı diyorsun, nasıl gideceksin oraya? O hıza ulaşabilsen yani, bile... Zaten ışık hızını geçtiğin zaman dağılıyorsun yani, ışık hızı limit. Evrende. En azından bugün bile... bilim öyle kabul ediyor. Milyonlarca. Tabi. Yani ancak büyücülerin e, tarzında böyle tık bir yere gideceksin. Hokuspokus bir yere gideceksin. İşte o, Tam yapılan da bu değil mi zaten hocam? Hani kara delikli oradan geçtim Tabi. Şey. E, evet. Yani o yine e, relativitenin verdiği bazı imkanlardan. Ama bu matematiksel olarak tarzıdan bir şey. Fiziksel olarak bunu ne kadar yaparız yaparız. Çok zor iş yani. Ay'a gidiş en yakın e, gök cismi ay. Oraya gidip gelmek bile ilerlemez. Bir sürü vakit yani. Hocam bu Voyager'ların ilk işte geçen yıl zannediyorum Güneş Sistemi'ni daha yeni terk etti. 40 yıldır yolculuk yapıyor. Daha önce de zannediyorum var birkaç tane. Ve Güneş Sistemi. Çok küçük edelim. normalde. Tabii tabii. E, tabii canım Güneş Sistemi değil. Saman yolunun e, bir üyesi. Saman yolu 100 bin ışık yılı çapında biz 60. ışık yılının olduğu yerdeyiz zannediyorum. Yani tam böyle ortaya yakın bir yerdeyiz. Küçük ölçekli bir galaksi bizimki. Şey, orta ölçek bir galaksi. Ne büyük galaksiler var. Devasa bir büyüklükten... 2 trilyonun üzerine galaksiden bahsediliyor. Yani o işler biraz karışık dedim ya. Yani matematik formülünü yazmak bunun kolay da Onun idraki tasavvuru ona bir içerik kazandırmak öyle kolay bir iş değil. Hmm. yani bu normal bizim gibi uzmanı olmayan insanlar için kolay değil. netice hem kelam... Şimdi bu... Şeyin, bu böyle bir fiziksel gerçekliğin bile tam bir algoritmasını elde etmek ne kadar... Hayır bir de elde ettiğimiz algoritma bir sonra değişebilir. Çünkü belli bir veriler ve belli yöntemler dahilinde siz bir resim oluşturuyorsunuz. O resim değişiyor. Bilim tarihi bunun örneğiyle dolu. Burada standart bir evrimsel tekamül yok. Çok büyük pörçük de olabiliyor ama neticede değiştiğimizi görüyoruz. Gerçeklikle olan ilişkimizi Değiştiğini görüyoruz. Yani bugünkü bilimsel yöntemlerimizle bin yıl önceki aynı değil. Toplumsal gerçekliği idrak etme, bunun algoritmasını çıkartma, oradaki değişkenlerin e, matematiksel davranışlarını tespit etme de kolay değil. Biz ne diyeceğiz? Sonuçlara bakarak o sonuçların belirli yönlerini e, ele alıyoruz. Şimdi e, aynı şekilde Anadolu'da öteden beri gelen binlerce değişkenin oluşturduğu yepyeni bir durum var. Bu durum, yani Anadolu'daki bu durum son derece önemli. Sadece Türk tarihini anlamak bakımından değil, aynı zamanda bizim e, anlam değerli, şu anda içinde yaşadığımız anlam değer dünyasını belirli tarafıyla bu küllense bile, e, o anlam değer dünyasını, o reflekslerimizi anlamak bakımından da son derece önemli. Anadolu'da oluşan bu yapı. Bu yapı işte o farklı coğrafyalardan gelen insanların e, Anadolu'da ortak bir dil geliştirme, ortak bir e, zihniyet oluşturma, ortak bir vicdan oluşturma, ortak bir akıl oluşturma, ortak ne dersen de buna o müştereklik arayışının ifadesi. Ve bunu büyük oranda bilgiyle daha doğrusu biz bilgi tarafıyla ilgileniyoruz. Yani Anadolu'yu bilgiyle birlemek derken kastettiğim bu. Hmm. E, şimdi diyelim ki siz sadettin Konevi'sin e, Ben de Kutbutti Şirazi'yim. Bir de ulmevi var. Hepimizin meşribi farklı. Biri e, Sufi Biri İrfan biri kelamcı filozof, öbürü e, usulcü, öbürü bilmem ne, e, işraki filozof. Şimdi o kadar farklı tabii konunun içeriğini bilenler bunu hemen anlayacaklardır. Perspektif olarak alsam bile, yani doktriner ve normatif bir disiplin olarak değil, ideolojik bir pozisyon olarak değil, perspektif olarak alsam bile herkesin birbirinden farklı görüşü var. Bu zenginlik. Bir tarafıyla ama buradan bir, ha buradan bir... Bunları içirerek aşan bir ahenk oluşturamazsa büyük kaos. Büyük kaos. Ve bunun da tarihte örnekleri var. Büyük çatışmalara dönüşebilir bu. Eyvallah. Hocam... E, Kastettiğim tam da bu işte. İlk bölümümüz bitmiş. Burada duralım. E, Anadolu'ya doğru o büyük... E, e, bir temel fıkrasıyla ne demek istediğimi ben sana lütfen. anlatayım. Oradan devam edelim. Olur mu? Tamam. tamam. Dönünce mi? Dönünce. Yani şimdi gelecek zannettim. E, reklamdan sonra soruların peşinde temel fıkrasıyla devam edecek. Efendim, yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Bugün Anadolu'da Anadolu'yu bilgiyle birlemek e, üst başlığında e, kur, kurucu coğrafyamız mı demek lazım bizim özelimizde? Tabii o or coğrafya Orta, Anadolu. Yani orta evet, Anadolu. Orta Anadolu. Oradan Anadolu'ya doğru yapılan büyük ülema e, göçü diyelim Moğol baskısı ve kaos dolayısıyla orayı konuşuyorduk hocam. Evet, şöyle yani O farklı isimlerin, farklı meşteplerin, farklı görüşlerin, farklı perspektiflerin göç ettiği bir coğrafyada... O entelektüel birliği tabii dediğim gibi çok çeşitli aslında bakılır, ekonomik açıdan bakılır, politik açıdan bakılır... Ama bizim konumuz bakımından... Bu entelektüel bilgi diyelim ona biz en geniş anlamıyla, bu bilgi açısından nasıl bir birlik sağlandı? Orada bunu anlatmak için bir temel fıkrası iyi bir örnek olabilir demiştim hatırlarsan. Evet. Şimdi e, Dursun e, bir şehirde vali oluyor, çocukluk arkadaşı temelde bunu duyuyor Trabzon'da. E, diyor ki yani bu yaşa kadar e, yüzümüz gülmedi. Arkadaşımız, köylümüz, çocukluk arkadaşı vali oldu. Gidip e, yanına bir iş talep edeyim belki. Hani, makus talihimiz düzelir. Gidiyor o şehre. Ondan sonra hemen vilayet konağına gidiyor. İşte diyor ben falanca Vali Bey'le görüşüyorum. Diyorlar ki Vali Bey şu anda Türk Sanat Musikisi konserinde. Nerede? İşte Atatürk Kültür Merkezi'nde. Gidiyor hemen. Ondan sonra tesadüf Vali Bey'in yanı boş. Tak oturuyor. Tabii Vali bu destursuz kim oturdu diye bak, bakıyor ki çocukluk arkadaşı. demel senin burada ne işin var? O da diyor ki yani Vali olduğunu duyduk, köy çok sevindik, herkes konuşuyor. Ben de hani bir geleyim çocukluk arkadaşım bizi bir görsün filan. Tabii çok canı sıkılıyor Dursun'un yani daha gelir gelmez böyle bir problem. Ne iş yaparsın Temel diyor. Her zamanki gibi bizim biliyorsun. Her ne olsa yaparım. Diyor ki bak diyor şöyle bir bakıyor şeye orkestraya. Kanun çalan var, keman çalan var, ney çalan var, ut çalan var. Diyor ki mesela bak şunu ulu çalabilir misin diyor. Ben ulu diyor. ilk defa görüyorum hayatımdan. Nasıl çalayım diye. Kanun şu bu hepsi sırayla söylüyor. En sonunda diyor ki Vali Bey. Ya temel. Sen hiçbir şey bilmiyorsun yani. Ya, her işi yaparım dedin ama. Ya işi yokuşa sürme diyor. Ben bunları yapamam ama diyor. Şu ayakta sopa sallayan bir amca var ya. O sopayı sallarım diyor. Anlıyor musun? Şimdi herkes farklı alet çalıyor ama o sopayı sallamak öyle kolay değil. Anadolu'nun o sallam o sopayı sallamak büyük bir tecrübe ister, büyük bir olgunluk ister. Farklı enstrümanları, o müziğin teorik tarafını bilmek ister. Anadolu'da bence olan bu. Anadolu'da bir sopa sallandı ve o tüm o farklı enstrümanlardan bir ahenk ortaya çıktı. Tam onu soracaktım ben. Hocam burada sorayım o zaman. Ee, o şeyden ara öncesi dediniz ki çok farklı meşrepler, yönelimler, tavırlara sahip isimler Anadolu'ya toplandılar. Bir zenginlik. İlk dönemde çatışmalar da oldu. Zenginlik bağı ya da kal. Bağbaa isyanlar oldu. Türkmen isyanları oldu. Kalkalar evet. gürültüler de oldu. Tam o noktada ortak bir dil, vicdan, akıl kurulacak dediniz. Kısmen konuşmuştuk daha önceki programlarda ama yine yeri geldi diye tekrar ederseniz güzel olur. O Yok, sopayı sallayan... Daha önce bahsettiğimiz ortaklık Merde Selçukluların İslam dünyasına girişiyle kurulan bir yapıydı. Bu Anadolu'dan bahsediyoruz şu anda. Sonrası. Bir adım. Tabii yani Anadolu dediğin hadise hani ben Bartoltuğ'un bir cümlesini bu meşhur Rus Türkolog Bartoltuğ'un bir cümlesini sık sık tekrar derim. Moğolların tarihteki en büyük katkılarından biri gittikleri her yeri Türkleştirmeleridir. Çünkü Moğollar dediğin öyle çok kalabalık bir nüfus değil. Ee, ve e, var, şey, ortaya çıktıkları coğrafya daha önceki e, Türk coğrafyasının merkezi e, Türkler aşağı indiği için Orayı Moğollar ele geçiriyor. Ve Büyük İmparatorluğu kurmalarında en önemli gerek at. At ambar orası. Onu Moğollar devralıyorlar. Ama hmm. e, işbirliği yaptıkları insanlar e, dillerine aşina oldukları, kültürlerine aşina oldukları Türkler. Yani Moğol ordusu neredeyse %70'i Türk. Bunlar Müslüman Türk değil. Şamanik Türkler, Animist Türkler var. Daha sonra Müslüman Türkler hmm. de katılıyor. Orada Maaşlar. o sopayı sallayan ellediniz hocam. E, hmm. Maestro. Evet. Bilinçli bir irade var orada. Bunun illa bilinçli olması gerekmiyor. Olaylar böyle bir şeyi... Gerek, e, dayatıyor olabilir. Hmm. <gülüyor> yani çok bilinçli bir şey. Çünkü tarihteki olaylar... Zannedildiği gibi öyle çok... E, bilinçin eşlik ettiği bir şey olmayabilir. Koşullar, şartlar bir araya gelip... Bir şeye de vesile olabilirler. Onun için hmm. dedim ya... Bunun algoritmasını, matematiğin oluşturmak o kadar kolay değil. Ama burada... E, Anadolu Selçuklu Devleti'nin şöyle bir avantajı var. Moğolların e, şey, sınırında değiller. Moğol'dan Anadolu'ya gelinceye kadar belirli bir zihni hazırlık var. Ve daha önce gelmiş alimlerin verdiği bilgiler var. Diyelim ki Hubeşet Tiflisi, pek bir literatürde bilinen biri değil. Hubeşet Tiflisi, Merv'den Tiflisi, Tiflis'ten Anadolu'ya gelip Konya'da e, Alaaddin Keykubat e, öncesi ve sonrasında iş alıyor. Esirdin Eberi geliyor. Emiriy de o coğrafyadan geliyor. Büyük bir alim, filozof düşünür. Geçen hafta bahsettik. E, Mevlana'nın ailesi geliyor. Pek çok isim geliyor. Dolayısıyla bu isimler e, orada bir psikolojik hazırlığa da neden oluyorlar. Hmm. Anlıyor e, <gülüyor> musun? Devletin kendi tecrübesi, politik tecrübe, borakatik, borakatik tecrübe. Ondan sonra e, gelen alimlerin e, şeyden ders almaları. Olup bitenlerden dersen var. Bakın şunu mesela unutuyoruz. Biz Ayncalut'ta diyoruz Memluk ordusu Moğol e, ordusunu yendi ve ilk defa yenilmeyecek ordu, yenilmeyecek denilen orduyu durdurdu. Peki kim vardı e, Memlük ordusunun başında? Kutuz'da Baybars. Bunlar kim? Daha önce Memluklar esir düşmüş bu adamla. Hmm. Ve onların tabiatlarını onların reflekslerini, onların birikimlerini biliyorlar. O açıdan e, Ayncalut'ta Can Raş e, mücadele ediyorlar. E, ve savaşı kazandıktan sonra birbirlerine düşüyorlar. Belirli bir e, koalisyonu belirli bir anlaşmayı e, devam ettiriyor. O yüzden şeyde de Anadolu'da da bu alimler bu isimler ister dini ilimler olsun, ister tasuvuf, ister irfan, neyse e, mevcut durumun e, ne olduğunu biliyorlar, öngörüyorlar. Ve ona göre kendi hesaplarını biraz nasıl diyelim e, tıraşlıyorlar. O ortak dili. Diyelim ki Urmevi ile Mevlana, Mevlana ile Konevi, Konevi ile Şirazi. E, üç aşağı beş yukarı. Normal şartlarda belki bulundukları perspektifler açısından anlaşamayacak insanlar. Ya da an, e, teorik olarak anlaşamayacaklar anlamdan demiyorum. Sosyal statüleri gereği güç iktidar mücadeleleriyle ilgili anlaşamayacak insanlar mevcut durumu iyi okuyup ortak bir dili geliştirebiliyorlar. Bu toplumun e, idamesi, siyasetin idamesi açısından da önemli. E, evet. Kastettiğim bu. Bu e, Bunu da bilgiyle yapıyorlar ve e, bu bilgi çok geniş anlamıyla bir bilgiden bahsediyorum. Dini bilgi de bunun içinde edebi bilgi de, irfani bilgi de, tasarruf bilgi de. Ve bu bilgiyi çatıştırmak yerine, buraya dikkat, ...çatıştırmak yeni ilişkiye sokuyorlar. Ve bu ilişkilerden daha farklı bilgi türleri üretme becerisini gösteriyor. Mesela bak Konevi... E, Kutbuddin Şirazi'den... ...Kutbuttin Şirazi işraki. İşrakilikle e, i̇bn Arabi Ekberi geleneği... E, ...terkip edecek bir metin yazmasını istiyor. Anlatabiliyor hmm. muydum? Dolayısıyla far ya da şey e, nedir... E, ...Urmevi bir tarafıyla e, kelamla uğraşırken... Öbür tarafıyla İbn-i Sin ağacı felsefenin kendi dönemine kadar gelen tarafıyla ilgileniyor. Burada Moğolların yol açtığı işte şerde hayır meselesi. Evet. O tecrübe toplumun genel maslahatını gözetecek bir asgari vasatı da ulema zihninde yerleştiriyor. Hem genel maslahatı yani toplumun politik, ekonomik, toplumsal maslahatı hem de Temsil ettikleri medeniyetin, dedik ya ulemanın e, tüm olup bitenlerin üstünde kendine ait bir e, zihin coğrafyası var. Hmm. Bu coğrafyanın e, temel ilkelerini muhafaza etme, kendi hani çağdaş bir tabirle epistemik cemaatlerini koruma refleksi de var. Orada şöyle bir e, hani kapı da sanki içinde barındırıyor gibi hocam hani tam ifade edeyim siz doğrusunu söyleyin. E, ulemanın coğrafya sınırları yok. Tabii. Bu olumlu bir tarafıyla. Bir tarafıyla da e, devlet tırnak içerisinde fikri olmadığı zaman eğer devlet başladı ise kuzgun e, evet, Ya o, devlet başa ya Olacak. Dolayısıyla oradaki şeyi, bir geçiş mi bu? Yok. Nasıl o, olacak? Şimdi bak biz bu konuda çok şey düşünüyoruz. Tek düze düşünüyoruz. E, tabakalı düşünüyor bu insanların hepsi. Bunlar toplumsal olan nerede başlar nerede biter. Politik olan nerede başlar nerede biter. efendim Felsefi olan nerede başlar nerede biter. İrfani olan nerede Bunlar birbirine karıştırmıyorlar bunları. Çok iyi eğitim görmüş insanlar. Yani e, Konevi aynı zamanda hadis alimi. Aynı zamanda astronomi okuyor. Tusi ile tartışacak kadar felsefe i̇bn Sina biliyor. Yani bunlar e, o dönemin farklı perspektiflerine hakim insanlar. Üst seviyedeki insanlardan bahsediyoruz. Urmevi adam usulü fıkıh kitabı. Çok önemli usulü fıkıh. Usulü ne demek? Hukuk metodolojisi. Kelam kitabı. Mantık kitabı yazıyor. Felsefe kitabı yazıyor. Ulmevi dedik ya hani şeye... E, Sicilya'da Fizil'in yanında olan adam. Evet. E, Kutbuttin Şirazi matematik, astronomi... Geçen hafta söyledi ki... Efendim... E, iş, nedir? Bil, tefsir... Her konuda behresi olan bir adam. Ekmelettin Nahçıvan'ı büyük bir tabip olarak tanıyor. i̇bn yani Sina Sinan Şahri bu adam. İbn-i yorumcusu yani. Tamam mı? Yani bu adamlar farklı perspektifleri bildikleri için... Kendileri nihai kertede et, te, tercih ettikleri bir perspektif var. Ama o perspektiflerin sınırlarını da çok iyi biliyorlar. Onu kastediyorum. Böyle tek düze bakmıyorlar meseleye. Dolayısıyla devlet nerede başlar, nerede biter? Devlet önemsiz değil bunlar için. Ama devleti her şeye bulaştırmıyorlar. Devlet nerede başlar, nerede biter? Politik anlamıyla devlet. Ama e, ümmet nerede başlar, nerede biter? Tamam mı? Kendi o coğrafi sınırlarıyla ülke içindeysek işte ülkenin coğrafyasından çatıştırmıyorlar. Sadece onun yerini iyi ediyorlar. Bu son derece önemli Eyvallah. bir şey. Eyvallah. Gazali örneği vereyim hocam. Daha da şey olsun. Şimdi o bir şekilde Selçukluları meşru bir otorite alanı tanıyor ya. Evet. Buradaki isimlerin Anadolu Selçuklularıyla ilişkisi bazında böyle bir şey... Sıfı Anadolu Selçuk değil Moğollarla ilişkilerinde çok tartışmalıdır değil mi? Evet. Çünkü Moğollar, güç Moğollarda. Moğollarla da bir ilişki kurmak zorundalar. Bakın Muhyannettin Pervane, biliyorsunuz Moğollarla ilk şeyi, politik görüşmeyi yapan ve Selçuklu Devleti'ni yıkımdan kurtaran adam. Ama doğru ya da yanlış. Tabii ben tarih tarihççik klasik anlamıyla bir siyaset tarihçisi değilim. Ama işte Moğollara karşı Sultan Baybars'ın Anadolu'ya davet edilmesi, Anadolu'ya gelmesi ve benzeri nedenlerden dolayı Moğollar onu öldürüyorlar. Bakın Moğollar ee, Anadolu'ya gelinceye kadar... Aradan kaç yıl geçmiş, devlet nedir öğrenmişler, toplum nedir öğrenmişler... Siyaset hmm. nedir öğrenmişler... Bütün bunları biliyorlar. Sadece Muhittin Pervane'yi öldürmekte kalmıyorlar. Muhittin Pervane'nin kurduğu, onun adını taşıyan her şeyi yok ediyorlar. Toplumun hafızasından onu siliyorlar. Tamam mı? Yani hatırlıyor musun meseleyi? Ve bu... Şeyde Anadolu'da harab etmek isterken Reshiddin Özdetin'e e, diye beş büyük şehrin e, yıkılmasının yıkılmasını engelliyor. Hmm. Anlıyor musun? Yani o... hocam İngilizler yöntemlerini Moğollar'dan öğrenmişler bu arada. Ya bunlar, böyle söyleyince Moğolların icat ettiği yöntemler değil ama yani Moğolların uyguladığı yöntemlerde biraz abartı olsa bile üç aşağı 5 yukarı o dönemde uygulanan yöntemler. Yani Moğollara bu kadar yükletmenin de bir anlamı yok. Yani bunu çok kaba yapıyorlar. Çok yıkıcı yapıyorlar ama o dönemde hemen hemen bu tür çatışmalarda bunlar olan olan bir şey. Şunu demek istiyorum. Şimdi Moğolların bu e, yıkıcılığına karşı mesela çok ilginç bir şey. Anadolu'da kurulan ve günümüze gelen çok önemli şifaneler, medreseler Moğollar döneminde kuruluyor. Moğollar döneminde kuruluyor ama Selçukların kurduğu ya da Selçuklu Devleti'nde bir şekilde yönetici olan Moğollar tarafından kuruluyor. Bu siyasi ilişki. Bugün hala tartışılıyor. İşte o dönemdeki büyük entelektüellerin Moğollarla olan ilişkisi. Kutbettin Şirazi'nin ilişkisi. Mevlana'nın ilişkisi. Evet. Sadettin Kunev ilişkisi. Şimdi bu şuna benzer. Hani Marshal peteyi bilirsin. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızların kahramanı değil mi? Milli kahraman. Ama ikinci Dünya Savaşı'nda ne yapıyor? Hitler'le Nazilerine anlaşma yapıp işte bir hükümet kuruyor. Savaştan sonra vatan haini olarak yargılanıyor. Şimdi bu çok ilginçtir bu siyasi yapılar. Birinci Dünya Savaşında milli kahramansınız, ikinci Dünya Savaşında milli hainsiniz. De, De tabi evet, Degol soruyor yani ne yaptın ya yani niye böyle bir şey yaptın ya sen bizim idim, idolümüzdün. Verdiği cevap ilginç. Fransa yıkılırsa Paris yıkılırsa Fransa milleti yok olur. Paris yıkımdan kurtarmak için böyle bir anlaşma yaptım. Çünkü Naziler ya teslim olun ya Paris'i yerine bir ederiz dediler ve Paris'i kurtardı. Şimdi Reşidüddin Sivas'ı kurtarıyor mesela. Reşit, Sivas Reşidüddin'e çok borçlu. Büyük para ödüyor bunun için. Bu şeydeki de gol örneğindeki gibi bir durum. Gibi. yani Dolayısıyla kanaatiniz ne hocam bu Benim bağlamda? şahsi çok önemli değil bu konularda. Ee, şimdi bunların yaşamadan bilemesin. Sınanmadığın konuda çok hmm. iyi konuşmamak lazım. Eyvallah, doğru, yani doğru. siz şöyle e, Yusuf tek bir kayıkla kayıkta sen tek varsın ve kayıkla açıldın denize her şey sana bağlı istediğin karar alabilirsin ama eğer yüz bin kişili bir geminin kaptan dümeninde sen 100 bin kişiyi düşünerek iş yaparsın hmm. evet. Burada o zaman gündelik e, dildeki doğru yanlış aranamaz Hayır, öyle bir şey yok, öyle, öyle bir şey yok. Hmm. şimdi bak bireysel olarak biz erdemlerden sorumluyuz Fazilet. Toplulukların menfaati vardır. Devletlerin maslahatı vardır. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Yani toplumu, işte devleti, siyaseti klasik anlamıyla ahlaki terminolojiyle değerlendiremesin. İyi kötü ne demek? Senin için iyi kötü olan orada iyi kötü değil. Maslahata bakar o. Maslahat kelimesine dikkat et. Yani o topluluğun sülhünü bir arada olmasını, yani o sopayı iyi sallaman lazım. Yoksa ortaya kaos çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani ahen çıkartmak istiyorsan... Bireyde, e, fazilet. bireyde fazilet topluluklarda menfaat, menfaat devlette maslahat o. esastır. Aslında e, bu şimdi e, insan sınanmadığı şey konusunda tecrübesi e, olmayan konularda çok rahat konuşuyor. Böyle değil, o kadar basit bir şey değil. Sorumluluk aldıktan evet. sonra... Onu yaşadıktan sonra görürsün. Öyle kolay bir iş Veya bu şey çok, tabii gene çok pespahi bir şeyi getirmiş olacağım masaya ama bağış dilerim. Sizden de, izleyicilerimizden de. Mevlana'nın Moğol Ajanlığı meselesi, Onları bunun doğurduğu şeyler. Buraların anlaşılmamasının yol açtığı şeyler. Tabii, tabii, tabii. Bu şekilde yorumlayabilirsin. Deliller getirirsin. Bu Senin zaviyeninden bu o anlama gelebilir. Ama o değil yani. Onu demek istiyorum. Eyvallah. Tusin'in yaptığını düşün. Şimdi bir tarafıyla Tusin'in yaptığı belli bir zaviyeden Moğollarla iş tutmak. Evet. Ama bir tarafıyla da İslam medeniyetinin hem şahıs hem eser düzeyinde o büyük yıkımdan kurtarabileceği kurtaran bir adam mesela. Hangi tarafından bakacaksın? Kolay değerlendirecek şeyler değil bunlar yani. Siyah beyaz meselesi değil onu demek istiyorum. O insan e, ulemanın büyük alimlerin kafasındaki coğrafya, e, kafasındaki ideler ve kültürün bizatihi e, korunması meselesi bunu daha sonraki yaptıkları faaliyetlerde de görüyorsunuz. Yazdıkları eserlerde, ürettiklerinde öğrenci yetiştirme aktivitelerinde de görüyorsunuz. Olağanüstü derecede büyük bir yıkımı hızla telafi etme arayışı olduğunu görüyorsunuz mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu kolay bir iş değil. Dolayısıyla Anadolu'da ulema, birinci dereceden e, alimler de benzer bir e, matematiği benzer bir algoritmayı dikkat alarak iş görüyorlar. Ve e, elden geldiğince bunu avantaja dönüştürmeye çalışıyorlar. Çünkü karşınızdaki insan müzakere edilecek bir insan değil. Şuna benziyor bu. Şimdi siz iyi bir e, boks eğitimi aldınız. Kuralları biliyorsunuz. Tanımadığınız biriyle boks maçı yapacaksınız. Adama diyorsunuz ki kurallara uygun davran. Ya adam kural bilmiyor. Bilse de uymaz zaten. Sen irasyonu düşünüyorsun, karşıdaki hiç bunun eğitimini almamış ya da buna hiç dikkat etmiyor. Adama diyorsun ki ya sen argümanların çok kötü, kavramsal böyle düşün. Adamın umurunda değil. Şimdi karşındaki insanlar e, bunun eğitimini almadığı gibi buna dikkat etmiyorsa, sen de tutup e, onların anlayabileceği, onlarla müzakere edecek bir dil geliştirmek zorundasın. Onu kastediyorum. Ya, siyaset basit bir hadise değil. Otur masa başı oturup konuşmak kolay tabii yani. Daha önce de söylemiştiniz hocam hani bugünkü parametrelerle O e, aynı bir konu tabii. Dünya klasik dünya. Kesinlikle e, değil. Anlaşılmaz tabii. ama insan da bir tarafıyla ben kendim en azından hep buna düşerken yakalıyorum. E, bugünkü e, kalıplarla, bugünkü yargılarla, değer ölçüleriyle e, ilgilendiğim şeyi yargıladığımı fark ediyorum. Kurtulması zor bir şey sanki. Tabii tabii yani günlük dilde belki bunu yapamıyoruz ama günlük yaşantılarımızda ama entelektüel aşamada buna elden geldiğince dikkat etmekte fayda var. Bir kere onlar insan yani makine değil onlar. Onların da korkuları var, ümitleri var, beklentileri var, korumak zorunda oldukları yapılar var, kişiler var. Yani bugün sen değilsen çünkü o günden bugüne biz bir mutasyon geçirmedik yani aynı şeyler var. Ee, o bir de şöyle tabii o dönemin metinlerini okumak sadece entelektüel metinlerini değil onların şiirlerini okumak onların merakıplarını okumak hayat hikayelerini okumak biraz o rayı şey yapmak lazım. Hissetmek lazım. Malumat anlamında değil sadece insani olanı. insani olan o biraz önce dedim ya bayıltmadan canlı canlı sohbet etmek lazım yani. Adamı bayıltıyorsun, formelleştiriyorsun. Belirli kurallıklar içerisinde bilebilirsin sen 14. Mi, 13. yüzyıl Anadolu'sunu. Ama bir de işlerine girip sohbet et onlarla bir bak bakalım. Nereden korkuyorlar, nasıl korkuyorlar? Evet. E şu anda en ufak şeyde marketlere saldırmıyor musun? Evet. Bu kadar büyük bir birikim var dünyada. Kapitalist sistem var, liberal sistem var. Ee, en ufak şeyde... E, ne? Diyelim ki zeytinyağına saldırıyorsun, ona saldırıyorsun. Ayçiçek yağımı, şekere saldırıyorsun. E bir de o dönemi düşün. Değil mi? Yani her dönemde... Bu tür savaş durumlarında ya da olağanüstü durumlarda insanların vereceği tepkiler ile senin tepkilerin farklı değil yani. Ona karşı tedbir alıyor insanlar. Konya'yı korumak zorundasın. Konya'nın yıkılmaması lazım. Konya yıkıldığında Anadolu'daki büyük şehirler yıkıldığında bir daha o kimliği inşa etmek kolay değil. Mekanla kimlik arasındaki ilişkiyi önemsemezsen olmaz tabii yani. Devam edelim hocam şeyden. Ee, Anadolu bir şeyde de altyazıda söylediğimiz oydu. E, bilginin sığınağı. Evet bilginin, bilimlerin e, bilginin bilginin sığınağı, sığınağı oluyor. Ve bu insanlar e, önce Konya'da ve diğer şehirlerde e, bir araya gelip ortak bir dil e, geliştiriyorlar gerçekten. Ve e, benim kişisel kanaatim İslam dünyasındaki farklı perspektiflerin farklı perspektif siyasi bir irade olmaksızın, burası önemli. Siyasi bir irade dışarıdan üçüncü bir gücün ya üçüncü demeyelim dışarıdan bir gücün dayatması olmaksızın e, o farklı perspektifleri temsil eden alimlerin bir araya gelip belirli bir e, hiyerarşi, belirli bir e, zihniyet içerisinde farklı perspektifleri sentezledikleri bir alan. Yani diyelim ki siz kelamcısınız, öbürü irfani, gene Arif, öbürü sufi, öbürü ben sufi ile irfanı birbirinden ayırın başlar öbürü işraki, öbürü şu, öbürü bir meşayi. Bunlar e, herhangi bir dış otorite olmaksızın e, kendi aralarında konuşabilmenin imkanlarını araştırmaları ve her birine e, kendi nihai tercihleri olmakla birlikte belirli bir yer vermeleri, ona tahammül etmeleri. Hmm. Bu önemli. Tahammül etmeleri e, Anadolu İslamı diyebileceğimiz o ...yumuşak perspektifi oluşturuyor işte. En büyük çıktısı bu. En büyük çıktısı Sanki. bu. Evet, en büyük çıktısı ve bu çıktı. Anadolu Beylikleri ve akabinde de Osmanlı'ya e, aktarılan bir tecrübe. Yani diyelim ki siz Aşık Paşa'nın Garip Namesini okuduğunuz zaman... ...ondan sonra Yunus Emre'nin şiirlerini okuduğumuz zaman... ...bakın şu yanlış anlaşılmasın. Bu düşünürlerin bu e, entelektüel insanların kendilerine has, kendilerin tercih ettiği bir perspektifleri var. Meşhur ise meşhur işlerki, ama o perspektifi tercih etmekle birlikte farklı perspektiflere mensup olan insanlarla aynı masada oturup müzakere etme becerisini gösterme hmm. ve tahammül etme. Ee, bak, bu... Tahammül kelimesi özellikle kullandım evet. burada. Kabul etmese bile tahammül etme becerisini gösterme özelliği oluşuyor. Bu önemli. İslam dünyasında bu kapsamlı ilk tecrübe diyebilir miyiz buna? En Ona azından daha şöyle daha farklı olabilir ötede bir de tecrübeler ama daha sonraki etkisi bakımından ben böyle bir tecrübe bilmiyorum. Hmm. Nedir daha sonraki etkisi? 600'lük bir devleti kuruyor bu zihniyet. O perspektif, bu bakış açısı. Yani Dolayısıyla Osmanlı dönemi hatta bugün Türkiye'deki bu yapıları anlamak için o kodlar da ki zihni kodlar. Buraya gidiyor. Ve bu da işte o biraz önce bahsettiğimiz o her cümleç içerisinde o kaos içerisinde Anadolu'ya gelen e, insanların tabii bu bu kadar basit kimyasal bir şey, olay değil bu. Yani oradan şunu aldık, buradan bunu aldık, koyduk ortaya böyle bir toplam çıktı değil bu. Bu süreç içerisinde belirli çatışmaları da içerecek şekilde oluşuyor. <gülüyor> Ve e, ortaya çıkan hasıla e, bundan ilgili çok ciddi güzel örnekler var. Yani diyelim ki e, aynı kişi hem büyük bir şeyh hem büyük bir fakih olabiliyor. Hem kadı olabiliyor hem sufi olabiliyor. Yani o tecrübeye dikkat etmek lazım. Anlatabildim mi? Hmm. E, bunun e, daha başka coğrafyalarda, İslam dünyasındaki başka coğrafya örnekler olabilir. Tekil örnekler olabilir. Efendim grup e, nedir o, öbeksel anlamda, grupsal anlamda örnekler olabilir. Ama bunun büyük bir zihniyete dönüşmesi ve bu zihniyetin de e, toplumsal katmanları politik yapıları belirlemesi Büyük oranda Anadolu'da gerçekleşen bir yapım. bu En bölümde, azından böyle yorumluyorum ben bunu. Eyvallah. Hocam şimdi bir beş dakikamız kaldı. Ee, bu bölümün sona ermesine. Arada muhtemelen bana sorulmuştur. Siz e, cümle arasında dediniz ki Sufi ile irfani olanı ayırıyorum ben. Evet. Nedir diye soracaklardır. Sormuş evet basit olur. o. Ee, yani şöyle Niye? Sufi. Aslında bu Arifler de Sufi ama. Sufi şu anlamda kullan Sufi... E, daha çok tasavvufu bir ahlak, bir yaşama tarzı olarak gören ve e, düşüncelerini de daha çok şiir diliyle, medrese diliyle, rasyonel, istidlali, mantıksal dille değil de daha çok şiir diliyle ifade eden Yunus Emre gibi, Aşık Paşa gibi, Mevlana gibi isimler. Arifler ise e, tasavvufu bir hakikat araştırmasına, bir yönteme dönüştüren, nesir dilini kullanan ve daha çok Hesabı verilebilir bir istilali yöntemi takip eden Konevi, Dağdur Kayseri, Molla Fenari gibi ekbiri gelenek büyük oranda. Bu tasnifi yapmanızın... Ben şeyi... yapmıyorum canım. Tarihte yapılıyor bu zaten. Ha, bu ayrımın sebebi ne? Çünkü, Çünkü şöyle Yunus Emre de bir yeneğine bir fani geleneğinin içinde. Ama dedim bunlar kesişiyor tabii aynı şey ama bak şimdi siz mesela e, Molla Fenari'nin mispa unsunu aldığınız zaman Molla Feneri mesela pratik anlamıyla bir mutasavvıf değil. Bir tarikat mensubiyeti yok, herhangi bir hmm. pratiği yok. Ama o yöntemi e, metafizik araştırması için bir e, usul olarak kullanıyor. Anlatabiliyor tamam, muyum? Tamam. Davulu Kayseri de öyle. Ve burada Sufi'nin amacı yaşamaktır. Hz. Peygamber'i kendini örnek alıp... onu bir tür temsil etmek. Sufi'nin esas şeyi bu. Ama Arif'in esas amacı bilmektir. Eyvallah tamam. Ve o bilmeyi de o yöntem dahilinde yapıyor. Ve bunu yaparken kendi dönemindeki diğer teorik dilleri de dikkate alıyor. Sufinin öyle bir şey yok. Eyvallah tamam burası anlaşıldı. Evet. E, hocam ben şimdi te tekrar bir geleyim isterim bu kısa vakitte. E, maestro e, kimdi? Bilinçli bir irade miydi? Çıkan sonucun büyüklüğü dolayısıyla artık bu siyasal, kaotik yapının sonucu böyle oldu. O tecrübe böyle mi diyeceğiz? Demin kısmen böyle söylediniz. Evet. Sadece böyle mi anlamak lazım şu haliyle? Ya da orada bir el var mıydı gerçekten? Selçuklu aklı... E... Yani ben şu anda böyle işaret edebileceğim bir elden bahsetmiyorum. Daha çok ulemanın kendi arasındaki ilişki e, tarzı. O yaşadıkları tecrübenin onlara kazandırdığı olgunluğun hmm. e, ve gelecek kaygısının gelecek kaygısının ee, onlara kazandırdığı bir davranış biçimi olduğunu düşünüyorum. Bu bilginler arası ilişki, bilginiz, arası, ulema arasındaki iletişim son derece önemli. Ee, mesela Mevlana ile diyelim ki Şirazi, Mevlana ile e, Şirazi ile Konevi, Ulmevi ile konevi Ulmevi ile e, Mevlana arasındaki o büyük isimlerin arasındaki ilişkilere baktığımız zaman ya da Konevi ile Tusi, Tusi ile Katibi, Eberiyle, ile Tuğsi, Tuğsi ile gibi yani pek çok isim e, örnek verilebilir bu. Çok güzel de hikayeler var bunun için. Ve e, üst seviyede de ulemanın e, yabancı, henüz daha yabancı olan o siyasi otorite ile kurduğu ilişkiyi e, nasıl diyelim, e, gizli gündemli diyelim, e, ke, e, manipüle etme becerisi yüksek olan o ilişkide bunun için. Mesela diyelim ki Argun Olcaytu ise Moğol hanları bu insanların derslerine giriyor. Dinliyorlar yani. Bu geçen hafta da söylemiştiniz. Çok şaşırtıcı hocam. Evet. Yani giriyor Argun mesela Kutbu ı dersini dinliyor. Tuğsi'nin derslerini dinliyorlar. Dinliyorsun da ne anlıyorsun? Bir şey anlamaları söylüyorlar zaten. Anlamalarından mesele değil. O, yani o derslere girmeleri onların meşruiyetini aynı zamanda toplumsal meşruiyetini sağlıyorlar. Bu tabloda o zaman ulemanın e, toplumsal meşhuriyet meşhuriyet sağlama rolü en baskın bu coğrafyada gibi bir aradayız. O, o meşhuriyeti sağlamadıkları müddetçe hareket imkanları yok. Bak Moğolları küçümseme. Moğollar meşhur meşru görmedikleri alimlerin o yan teşkilatını kullanarak hareket halinde olmalarını engelliyorlar zaten. Bu çok önemli. Yani sizin bir şehirden bir şehire gitmeniz bile bu teşkilatın, bu devletin ya gayet doğal bu. Yani sen şurada bir üniversite diğer üniversiteye gitmek için kablo açılacak, e, müracaat edileceksin, jüri kurulacak, dosyanı verecek. Oho bir sürü güvenlik soruşturması yapılacak. Ya bu o dönemde yapılmıyor mu zannediyorsunuz? Ya biraz şunu anlayalım. İçinde yaşadığımız gerçekliği şöyle geriye doğru bir yansıtalım bakalım. Yani sen orada bir medrese kuruyor. Kim kuruyor bunu? Kuruldu medrese. Oraya bir alim atılacak Moğol. Valisi ya da Moğol yöneticileri bunu esmi geçecekler. Kafanızı göre takalım mı diyecekler canım. Hmm. Anlamıyorum yani ulemanın siyasetinin zemininde zaten bu meşhuriyeti sağlama kaygısı var ki e, yapıp etmek istediklerini rahatlıkla yapabilsinler. Eyvallah. Burada duralım hocam. Dönüşte şeyden devam etmek isterim. Bu hareketliliğe, ulemanın bu gelişine Selçuklular nasıl bakıyor, ne evet. diyorlar? Diye. Tamam. Aradan sonra buradayız, devam edeceğiz. Soruların peşinde son bölümle karşınızda ekranlarınızda ee, Anadolu'yu bilgiyle birlemek üst başlığını atmıştık. Ee, bugün bunun etrafında konuştuk epey. Evet. Bunun ne anlama geliyor diye. Ee, kurucu coğrafyamızdan Anadolu'ya doğru yapılan ulema göçünün neye yol açtığı sonuçlarına kısmen temas ettik. En son e, sorduğum soru kalmıştı hocam. Dilerseniz oradan e, devam edelim. Bağlayalım e, Tüm bu hikaye olurken, Anadolu'ya gelen ulema yeni bir dil, yeni bir ortak vicdan, akıl, yöntem kurarken Selçuklular onlara nasıl baktı? İlişkisi nasıldı? Hı. Üzerinde ya da altında eşit? Ne yapıyordu Selçuklular o esnada? Şimdi ona geçmeden önce şeyi arada benim aklıma geldi. Bu ulemanın siyaset olan ilişkisinde kendi amaçları doğrultusunda olayı nasıl manipüle ettiğine güzel bir örnek hikaye anlatayım. Hmm. Bu hikayenin klasik kaynaklarda şey var e, nedir kaydedildiği için yoksa bir çıkarım değil bu. Şimdi Tusi Meragada Meragayı rasathane kurma niyetini Hulaguya izar ettiğinde tabi zaten böyle bir şey var. E, onu bahsetmiştik ondan. Şimdi diyor ki ya böyle bir rasathane kurma fikrimiz var ama diyor Tuğsi'ye. Çünkü adamın böyle bir tecrübesi yok. Ne fayda asıl olacak bundan? Diyor. En nihayetinde. Çünkü vakıfların, vakıf gelirinin yüzde 10'unu buraya vereceğiz. Büyük para. Rasatane kuracağız. medreseler kuracağız. Atölyeler kuracağız. insanları toplayacağız. Onların geçimleri. Bir sürü maslar. Büyük bir maslar. Siyasal çıktısı ne diye soruyor. Hüla Aynen abi. öyle. Yani bana ne faydası olacak en nihayetinde? Size büyük faydası olabilir de bana ne faydası olacak? Şimdi Tusi diyor ki, e, bunu böyle anlatmayayım. isterseniz bir uygulama yapalım. Tamam diyor, şimdi diyor, sen tüm devletin ileri gelen erkanına, bürokratlara vezirlere, askeri erkana bir yemek ver diyor. Bir ziyafet ver diyor. Ve bu ziyafetin ortasında daha önceden anlaştığımız bir çalışan, üst kattan büyük bir kazanı, sofranın ortasına atsın diyor. Tamam ama senden ve benden başka bunu kimse bilmeyecek. Bir de o anlaştığımız kişi bilecek. Hakikaten Hulagu büyük bir ziyafet veriyor. Onun ziyafetin tam ortasında tüm Moğol generaller, Asli, her şey orada. Tam böyle yemeğin ortasında yukarıdan aşağıya bir kazan düşünce büyük bir kazan. Büyük bir suikast girişimi olduğu düşünülüp hemen Hulagu'nun etrafı çevriliyor. Ama tüm bu olaylar olup biterken Hulagu'yla Tuhsi gülüyorlar. Çünkü Tuğuz'a diyor ki gördün mü diyor. Biz hiç şaşırmadık korkmadı. Niye olacağı biliyorduk. İşte diyor astronomi, astrolojiye bağlandı. Bize bu imkanı verecek diyor. Şaşırmayacağız. Çok Olan biteni öngöreceğiz. Çünkü bilginin böyle bir gücü de var. Öngörme gücü. Yani nedir? Şimdi bunu illa astrolojiyle karıştırma. Mesela mevsimlerin doğuşu, hareketlerini hareketlerinin matematikleriyle öngörebiliyorsun o dönemin... Astromisi bu imkanı veriyor sana. Ee, o öngöreceğiz. O öngören insan şaşırmaz. Çünkü insan nereden korkar? Nedenlerini bilmediği şeyden korkar. Biz nedenlerini biliyoruz. Çünkü o kazanın oraya niye atıldığını biliyoruz. Öngör. Aha bu iyi güzel bir şey diyor. Bunu kuralım o zaman. Şimdi anlatabildim mi meseleyi bak. Şimdi siz o kişinin beklentisini dikkate alıyorsunuz. Ve bunu manipüle ediyorsunuz. Ve buradan hareket ederek büyük bir kurtarma hareketi gerçekleştiriyorsunuz. E, artı kurtardığınız eserler ve isimlerle büyük bir kurum kuruyorsunuz. O kurumda binlerce öğrenci yetiştiriyorsunuz. Yeni eserler ürettiriyorsunuz. Yani onun, o manipülenin belki bir cümleyken siz o bir cümleden bin cümle devşiriyorsunuz. Onun gibi düşünebiliriz. Yani iyi bir örnek bu bence. E, şeyin özellikle birinci sınıf bilginlerin siyasetle ilişkisi biraz böyledir. Ha, bu o dönemin şartlarında tabii. Bugün onu yapamazsın yani bugün ulus devlet fikri, zihniyetin değişimi, dönüşümü, bilginlerin o gelişen büyük bilimsel faaliyet içerisinde bir dişliğe dönüşmesi filan falan bir sürü şey. Aslında bugün de hocam büyük oranda böyle yani bir, bir mesele varsa o meseleyi ikna etmek, faydaları konusunda ikna etmek üzere. O daha büyük bir konsensüsü gerektiriyor, uzlaşımı gerektiriyor bugün. Çünkü o dönemde neticede belli bir devlet etkisi evet, olacak. Tabi yani. Hayır, Bugün daha büyük toplumsal bir uzda. Yani bunun topluma faydası olacak, getirisi olacak. Yani kapitalist sistem içerisinde bir e, getirisi olmayan bir şey kolay kolay izin verilmez. İzin verilmez doğru. Evet. Fakat şey çok enteresanmış hocam hakikaten. İslam dünyasının en önemli astronomi matematik okullarından birinin e, varlığını e, bu hikaye. Bu hikaye... Yani... O kazanı bırakan şey Yok, ona çalışana... denk gelmez. Bu hikaye doğru da olmayabilir. Ama buradaki şeyi anlatmak açısından, Eyvallah. o manipüle fikrini, e, ulemanın, büyük bilginlerin kendi zihinsel coğrafyalarındaki amaçları ile e, politik, e, iktidarın amaçları arasında irtibat kurma becerileri ve bunu bir yönlendirmeleri. Ve buradan en nihayetinde uzun vadede baktığında ilmi hayatın, entelektüel hayatın büyük oranda kâr çıktı. Yani oraya bir cümle veriyorsun ama sen bin cümle üretiyorsun Onu kastediyorum. Evet. Aynı şey Anadolu için de geçerli. Şimdi tabii bu senin sorduğun süreye geri dönersek, bunu anlayabilmemiz için ulemanın konumunu, bugünkü gibi değil. Yani bugün biz e, akademisyenler olarak devlet memuruyuz. E, devletin e, kurucu e, yapısı içerisinde, Belli bir yerimiz var. Ama e, klasik geleneklerde en azından teorik olarak e, ulemanın geliştirdiği manzumeyi siyaset uygular ve korur. Yani e, ulemadır kurucu olan İslam toplumunda. Yani bilen bir topluluğun vaz ettiği. Çünkü niye? E, vahyedilmiş bir e, manzumeyi yorumlama gücünü Elinde tutan alimler. Ve bu yorumun e, politize edilmesi, siyasete e, sokulması ve buradan hareket ederek de e, toplumun yönetilmesi siyasetin işi. Siyaset büyük oranda vaz ettiklerini e, ulemanı yorumları üzerinden yürütüyor. Bilmiyorum anlatabildim. Evet. E, yani uzun uzun uzun konuşulabilir. Bunun üzerine bir yazı yazım hatırlarsan hani devlet düvlenin siyasetidir. Yani o toplumun ürettiği artı değeri her alandaki artı değeri paylaşma işidir. Bu paylaşmayı da yorum dayalı olarak yapar. Ulemanın yorumuna. Ulema niye yorumlar? Vahiy yorumlar. Vahiy ulemanın değiştireceği bir şey değil. Elbette vahide manipüle edilebilir ama bunlar marjinaldir. Ana damar. Din, din dışı e, diyelim ilimleri e, bahis konusu. Din dışı diye bir, şey bir şey yok klasik klasiklerde bu çok modern bir şey. Ee, nasıl ifade edeceğim şu anda bilemedim hocam. Her şey din, din, din, dine dahildir ee, yani işte optik. Dini ilimler diyebilirsin ona. O, o, o bilim disiplin anlamında. Bugünle bir kıyas kurmaya çalışıyorum da o yüzden hani bugün yüksek teknoloji içeren bir başlık işte motor e, vesaire o konuda bir isim bir yere koymaya çalışıyorum, şey kurabilelim diye. O dönemde din dışı dediğim oydu zaten. Optikle ilgili sadece bununla meşgul olan bir alim profili var mı bilmiyorum ama sadece onunla. Var tabii olmaz olur ee, mu? Bir, o, onun ilişkisi nasıl? Ama dikkat edersen sık sık birinci sınıf alimler deyip duruyorum. Birinci sınıf bilginler diyorum. Her dönemde, Babil döneminde bile e, tek bir alanla uğraşan insanlar yani insanlar IQ'leri yani birikimleri, kaygıları aynı değil ki. Yani her dönemde tek bir bilim dalında behresi olan, tek bir alanda uzman olan insan var. Sıf adam hesaptan alınıyor. Zekası o kadar. Yapacak bir şey yok. Kafası matematiğe basıyordur. Kafası din ilimlere basıyordur. Sıf hadis alimi olan var. Diğer şeylerden fazla bir behresi yok. Ya da nif sırf nakli ilimler dediğimiz alanda uzman. Ama mantık gibi, matematik gibi işte akli ilimler ya da matematik bilimlerden behresi yok. Yani şeyin Biruni'nin İbn Sina'ya şu matematikle uğraş demesi gibi bir şey yani. İbn Rüşt'ün matematikle ilgili bir metni yok, İbn Baccan'ın yok. Senin büyük filozof dediğin insanların çoğunun matematikte bir behresi yok. Çünkü o zaman bir dil. Değil. On, hayır, o hayır, hakikat arayışında onlar için bir ara ikincil bir yöntem o mesela. Ben onlardan bahsetmiyorum. Sadece optik bilensin, optik uzman olan insan olabilir ama birinci sınıf ani bilginler, geniş ölçekte bilgi sahibi olan insanları bahsediyorum. O, o insanların kendine göre bir siyaset. Onlar yönlendiriyor meseleyi zaten. Hmm. Kastettiğim o yani. Şey, e, vahyin yorumlanması e, meselesini bahsettiniz diye ben onun dışında bir alandan konuşabilir miyiz diye sordum. Ha, şimdi bu, bu vahyin yorumlanmasında küçük ölçekte alimler belli şeyleri yorumlayabilir ama en nihayetinde öne çıkan isimler var. Yani kastettiğim orada şu. Ulema böyle bir konumda olduğu için siyaset Daima ulemaya hem tırnak saygı gösterir, hem onu dikkate almak zorunda zaten. İhtiyaç duyar. Hayır bir bileşen o. ihtiyaç duymana gerek yok. O o toplumsal olan o dönemde neyse onun önemli bir bileşeni. Yani ben kalbime ihtiyaç duymam canım, kalbim benim vücudumun bir bileşeni yani. Onun gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Yani ulema ikinci bir şey değil. Moğol Bilmiyorum. örneği vermiştiniz ya, Me, Moğol örneği başka. Orada ayrı yani. Tabii tabii çünkü onlar henüz daha işin içine hmm. dahil değiller. Ama onun için ulema, büyük alimler, bin sınıf alimler e, inanılmaz derecede saygı gören, e, önemsenen, dikkate alınan, yani düşün şimdi Baybars e, ismini hatırlayamadığım adamın Mısır'da büyük bir alimle kavga ediyor. O da Çekip Şam'a gitmeye karar veriyor. Yolda adamı bizzat baybars gidip ikna ediyor geri dönmesine. Çünkü toplumsal meşruiyetini kaybedecek halde. Hmm. Şimdi alimin adını hatırlamadım iyi mi? Yani pek de biri değil. Seyyidün nasıl olabilir mi? Neyse aklıma gelir. E, o açıdan e, mesela hani verdik ya örnek Razi bir yerden bir yere gideceği zaman gittiği şehirde dışarıda karşılanır ya da Alaaddin Keykubat... E, Alimleri Konya'nın girişine karşılar. Birinci sınıf alimler, önemli alimler kastediyorum. O açıdan böyle olduğundan dolayı Anadolu'daki o bahsettiğin süreci e, yöneten politik bir elit tek başına olamaz zaten. Politik elitler, hmm. siyasi elitler olamaz tek başına. Çünkü hep beraber bunlar. Yani Muhittin Pervane siyasi eliti temsil ediyorsa Celaleddin Rumi, Sıracettin ve Saddettin Konevi, Ekmetin Nahçıvani, Kutbettin Şirazi... Filan. Bunlar da o dönemin üst isimleri. Yani vücudun organları gibi düşüneceğiz bunları biz. Evet. Musun? Yani olmazsa olmaz. mukavvi unsurlar. E, yapıyı onlar kuruyor. Bugün diyelim ki siz yapıyı politik bir organizasyonu kurarken sadece bürokratlarla, işte bir silahlı güçlerle bunu yapabilirsin. Ulema burada ya da bilginler. Burada e, bir bileşen olmayabilir. Onlardan istifade edersin, yardım alırsın. Ama masada yerleri yoktur. Şöyle güzel bir masa düşün. O toplumu o masanın yönetici elitlerinde alimler de o masada oturuyor yani. Kastettiğim bu. Bileşim. Hatta hatta e, kurallar onlar koyuyor büyük kurallar. Yorum onların elinde. Bu yorum sadece basit anlamıyla bilginin yorumu değil. Yasanın yorumu ellerinde. Ona Şevhülislam diyorsun sen. O Şevhülislam öyle çorbacı daha değil yani. Demokrasiyle ulemanın bu e, rolünün zayıflaması arasında bir ilişki kurabilir miyiz Hiç acaba? Hiçbir siyasi sistem ile bunu mukayese etmeye gerek yok. Siyasi sistem burada önemli değil. Hmm. A siyasi, onlar tarihsel hadiselerdir. Bu benim bahsettiğim. Önemli olan burada burada toplumsal refahın artı değerin her alandaki efendim, dini artı o da dini, dinde bir artı değer üretir. Efendim, ticareti, neyse bu artı değerin e, üret ort, e, dağıtımı bu refahın yaygınlaştırılması meselesiyle alakalıdır. Hangi de ileride belki internet devleti kuracağız. E, tarihsel hadiseler ilkelerle irtibatlandırıldığı zaman o tarihsel hadiselerin o ilkelerin bir uygulama alanı olduğunu, sahnesi olduğunu gözden çıkartmamak lazım. Sahneyi ilkelerin yeni ikame etmemek lazım doğru kaçtırıyoruz. Yani İslam medeniyeti de böyle bir şey. İslam medeniyeti diyoruz biz. İslam medeniyeti tarihsel bir temsildir ve bu temsil coğrafi, coğrafi olarak mekan ve zamanda çok değişiklik gösterir. Önemli olan o e, sahnedeki temsillerin e, ilkeleriyle, o ilkeler uygulandığındaki ikincil koşulları, tarihsel, zamansal ve mekansal koşul birbirine karıştırmamak. E, açılan mesela çok yanlış bir kanaat, hissiyat kanaatıdır bu. İslam medeniyeti tırnak içinde alınıp dondurulup efendim kutsanacak bir şey değil. Bu bir tecrübedir. Medeniyet eee bizatihi vahyin yorum eşliğindeki bir tecrübesidir, bir temsilidir. Hiçbir zaman temsil aslın yerine ikame edilemez. Ve hala devam ediyor. Devam ediyor tabii zaten etmiyorsa vazgeçelim bu işten. E, bizim şeyimiz, vazifemiz bu şeye benziyor işte. Burada herhangi bir Devlet yapısını, rejimini, devlet sistemini savunmak... Apes bir şey bu. Öyle bir şey yok. Siz bu ilkeleri muhafaza ederek o tarihsel tecrübeyle irtibatlandıracaksınız. Ulemanın görevi Ömer Türker Hoca'nın sevdiğim bir cümlesidir. Ulemanın vazifesi e, yorum ile e, vahiy ve top, tarihsel gerçeklik arasında irtibatı sürekli kılmaktır. Yorum ile yapıyorsun buna. E bu yorum kutsal değil. İlkeler duruyor, ilkeler değişmez. Aksiomatik yapı o. Siz bu ilkelerle hareket ederek tarihsel gerçeklikle irtibat kuruyorsunuz ve sürekli bir yorum yapıyorsunuz. Burayı da yorumluyorsunuz, orayı da yorumluyorsunuz. Ve bu sürekli devam eden dinamik bir hadisedir. Belli bir dönemde yaptığınız yorumun tarihsel zaman mekandaki temsilini kutsamak ve onu esas alıp e, merkeze almak aslında sizin bir sürü ilkelerle irtibatınızla kaybeder. Ve bir ahmaklık. Ahmaklık ve sizi şey yapar e, fosilleştirir. Buna çok dikkat etmek lazım. Klasik uleman bunu çok iyi bildiği için belirli bir tarihsel tecrübeyi e, kutsayarak değil, dinamik bir şekilde, mevcut tarihsel gerçeklikle irtibat kurarak bunu yapıyor. Bakın bunu mesela e, yurt dışında e, meşhur İslam hukukçusu Wayne Hallak'la konuşurken e, mesela Fatih sonrasında Osmanlı ulemasının imparatorluk haline gelmiş o tarihsel gerçekliği yönetecek yorumu inşa edebilmek için kendisine kadar gelen Hanefi hukukunun yanında Hanefi hukukunun ilk kaynaklarına geri gitmesi İmam-ı Azam'dan itibaren bunun çok güzel bir anlatımını yapmıştı çok enteresan. çok enteresan bu yani siz şimdi İstanbul'da bir imparatorluk kuruyorsunuz artık. İmparatorluk artık öyle devlet ya da beylik yönetimi değil. Bunun için elinizde bir tecrübe var. Bu da az bir tecrübe değil. Ama bu tecrübeyi sizin imparatorluk gerçekliği ile itibatlandırmak için daha geniş yorumlara ihtiyacınız var. Ve bunun için Hanefi hukukunun kurulduğu basamaklara gidip, aşamaya tarihsel bağlama gidip, oradan yeniden başlayarak... Nasıl bunu e, mevcut içinde yaşadığımız gerçekliği irtibatlandırabiliriz diye e, operasyon yapıyorsun diyelim ki Monet'in e, usul çalışmaları, işte İbn Kemal'in, e, Ebu Sûdun ve benzeri hmm. ve bunlar da tabii tartışmalar doğuracak gayet doğal. Bilmiyorum anlatabildim mi derdim. Dolayısıyla e, bir gerçeklik var gerçeklik, dinamik bir gerçeklik. Ahval sürekli değişiyor, şartlar koşullar sürekli değişiyor. Zamana göre değişiyor, mekana göre değişiyor. Ve belli bir aksiyomatik yapınız var. Anlam devşirdiğinizin, anlam dünyanızı inşa eden, anlam cümlelerinizi kurmanız mümkün kılan bir yapı var. Bunun idraki de değişiyor. Sizin yapmanız gereken o ilkelerle, o dinamik gerçeklik arasında sürekli irtibatlar kurmak... ...ve bu irtibatların hepsi birer yorumdur. Bunların hiçbiri ne gerçekliğin yerine ikam edilebilir... ...ne de ilkelerini yenikam edilebilir. Bunu sürekli kılmak zorundasınız. Hocam bu harika, olağanüstü bir şey. Yaklaşım tamam. Mevcut gerçekliği... ...görmek, hesap etmek... ...ona göre bir şey ortaya koymak. Evet. Burada yapılmış. Biraz daha bugüne gelsek. Bizim hani içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Türkiye'sinin... ...yaşadığımız sorunlara dair belki bir şey... ...dokunur mu diye... ...anlamaya çalışıyorum. Evet şeyi anlarsak oradan da çıkar zannediyorum. Moğol'un yıktığı, değişken ulema yok ki bugün. He. Sen niye konuşuyorsun? Eyvallah. A, yani aksiyomatik yapıyı yorumlayacak gerçekliği gerçeklikten haberimiz yok çoğu çoğu kez. Hmm. Sorun bu. Klasik metinlerle, klasik yorumlarla biz yorumu benim tabirimle alem tasavvurlarımızı, hayat görüşümüzü yeniden ikame etmiş vaziyetteyiz. Siz yorum ne demek? Yönteminizi sürekli işlevsel kılmak demek. Siz yorumunuzun belli bir tarihsel ifadesini donduruyorsunuz. Cıcılık cıcılık yapıyorsunuz ondan sonra. Takım tutar gibi. Tarihsel tecrübenizle taraf oluyorsunuz. Bu doğru değil ki. Yani şöyle yani. Oku bir anlamı yok ya. Tamam. Ben şeyi soracaktım hocam. E, düşmüş birinin meseleye nasıl yaklaştığını, düşmüş birini örnekliğinde anlarsak bugün bir yere koyabiliriz <gülüyor> diye... Yok, yok şey söylediğiniz alem tasavvurumuzu hayat, hayat görüşümüzün yerine ikame ediyoruz. Ee, evet. Ne demek bu hocam? Yani şöyle yorumu, öyle diyeyim daha. Yorumumuzu aksiyomlarımızı ikame edip aksiyomlarımız bu yorum üzerinden türetmeye çalışıyoruz. Hem gerçeklikten kopuyoruz hem eee aksiyomatik zeminimizi kaybediyoruz. Bu bu bir cümle hocam bizim bütün e, sürecimizin fotoğrafını veriyor söylüyorsunuz. Artık o biraz görmeye bağlı. Sen görmüşsün. Başımıza neler geldi. Evet tabii yani biraz böyle bu işler. Dolayısıyla bizim mevcut gerçekliği okuyacak, yorumlayacak bir yer söz konusu olursa, atmosfer o e tabii, zaman. Tabii yani mesela Mevlana bunu okuyor. Konevi bunu okuyor. E, Ulmevi bunu okuyor. Yani o dönemin Anadolu'dan bahsediyorum tabii. Bunu Mısır'daki de okuyor. Büyük alimler bunu okuyorlar. Ve ona göre bir yorum geliştiriyorlar. Aksiyonlardan kopmadan tabii gerçeklikle irtibat kuruyorlar. Ama bunu da mutlak görmüyorlar canım. Yani ilginçtir o dönemdeki Şimdi bitmek üzere ama belki daha önümüzdeki şeyde de veririz. Ee, bu şu demek değil, her şey güllük gülistanlık gidiyor değil. Buna itiraz eden olacak, senin yorumuna kalkacak başka biri itiraz edecek. Ee, öbürünün yorumuna başka ona cevap verecek. Zaten e, o diyalektik süreç, o dinamik süreç de böyle ilerleyecek. Ama burada dikkat edersen... ...gerçekliği hep ellerinde tutuyorlar. Gerçekliği yönlendirme becerileri var. Öyle olmasa dağılıp gider iş. Hmm. Ve öyle olduğu için... E, ...Moğolları... ...dönüştürüyorlar. Evet. E, şimdi... E, ...öyle olmasaydı... siz Anadolu'da... ...o toplumsal homojenlik... ...nüfus homojenliği, kültür homojenliği... ...olmayan... ...o Anadolu'da... E, o beceriyi göstermeseydi yani gerçeklikle irtibatı en sahih kurduğunuz için... ...diğer kültürlerde, diğer gruplarda size tabi oluyor. Yani gemiyi içinde bulunduğunuz koşullarda, okyanusta yönlendirme becerisi. Hani bir benzetme yapıyorum. Bunu gösterdiğin için zaten toplum, Anadolu'daki alt gruplar sana tabi oluyor. O gemiye biniyorlar. Bu şey de mühim farklı okumaları da söz konusu hocam. Yani sizi yıkmaya gelen ve yıkan da bir düşmanın bir yerden sonra size benzemesi, dönüşmesi. Benzemesi değil, artık size çalışmaya başlıyor. Ee, o daha doğrusu öyle o yoruma tabi oluyor. Bak şimdi e, şunu unutmayalım. Açıklama gücü, anlama gücü ayrı, açıklama gücünüz yoksa sizin e, e, insanlar belli bir yere kadar size tahmin ederler. Şimdi eee Berkehan Topluyor şeyi, e, alimleri, İslam alimlerini ve to, Adam Müslüman değil o zaman. Ve şamanları topluyor. Ve bunlarla bir müzakere diyor bak. Şimdi Berkehan öyle herhangi biri değil. Cengiz'in torunu adam. E, ve belirli sorular soruyor kendisi bizzat. İslam bilginlerinin, alimlerin açıklama gücünü gördüğü zaman diğerlerini kaldırıyor ortadan. Çünkü o bir devlet yöneticisi, Gerçeklikten kopamaz. Siz bugün de benze Diyelim ki Türkiye'yi yöneten siyasi elitlere siz gidip bir proje sunduğunuzda bu proje açık mesela evet yani, atları nasıl iyi kullanabiliriz nasıl iyi ok yapabiliriz siz ciddi alır mı? Almaz. Ama çağımızın gerçekliğine uygun bir silah teknolojisi e, sunarsanız adamlar bunu finanse eder. Değil mi? Buna çok, çok amiyane basit bir örnek ama böyle bu iş. Hep söyleyeyim Merkahın hepsini ortadan kaldırıyor ve Müslüman oluyor. Anladın mı? Çok basit bir hadise. Yani sizin içinde yaşadığınız tarihsel gerçekliği açıklama gücü. Elinizde tutmanız lazım. Bunu bugün Amerikan'ın da tutuyorsa Amerika takip edersin. Ediyoruz da zaten. Açıklama gücünü hafif almayacaksın. Bu açıklama gücü gerçekliği açıklama gücünden ekonomik gerçekliği, politik gerçekliği, toplumsal gerçekliği... Her türlü gerçek, içte geçmiş o gerçeklik kürenin açıklama gücü son derece önemli. Bu sizin açıklama gücü. Aynı zamanda onun altında bulunan aksiyomatik kabullerinizi, o anlam cümlelerinizin de gücünü gösteriyor. Sen e, İslam'ın anlama çerçevesi, aksiyomatik çok güçlü diyebilirsin. Buna inanabilirsin. Ben de böyle inanıyorum. Ama ben bunu bugünkü gerçekliğe aktaracak açıklama modelleri geliştiremezsem bu benim kabulüm olarak kalır. Bunu temsil edemem. Dolayısıyla o farklı toplumsal, tarihsel gerçeklik alanlarına mensup ona katılmazlar. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Bugün olan. E, tabii yani. Yani sen kimseden iç, içinde sahip olduğu imkanları terk ederek sana gelmesini bekleyemezsin. Bak gerçeklikten kopan, aksiyomatik sistemler, anlam değer sistemlerinin en önemli özelliği... İnsanlara sahip olduklarını terk edip kendilerine katılmalarını talep etmekte. Bu gülüç bir şey bu. Halbuki yapılması gereken şey içinde yaşandığınız gerçekliği içererek onu aşmak ve sizin kendi aksiyomatik sisteminiz içerisinde orayı anlamlandırmaktır. Yorum gücü budur zaten. Açıklama gücü çok Olağanüstü bir şey oldu hocam tabii, burada kavram. Ee, bu olmadığı süreci. Açıklama gücü dediğim gibi açıklama gücü o sizin anlam değer dünyanızdan o aksiyomatik zeminizden hareket ediyorsa sizindir. Yoksa bu güç kim ise bir süre sonra dikkat edin gençler bir süre sonra o açıklama gücünün arkasında bulunan anlam değer dünyasına tabi olmaya başlıyorlar. Gayet doğal bu. Bunu İbn Hanıdun söylüyor zaten. Bunu sadece bir hanı mi? pek çok isim söyle İslam dünyasında. Bu kısmen gene konuşmuştuk. Ee, olan olağan olan şey bu. Böyle evet. olur. Değil mi ya yani bir i̇şte yasa onun için, gibi. Onun için Sultan Argun, şey, Argun Han gelip Kutbuiddin Şirazi'yi dinliyor ve ona soruyor. Çünkü biliyor ki açıklama gücü onda. Mesela Argun Han diyor ki eee Evet Argun Han'dı. Olcay başka. Argun diyor ki yahu ben şöyle şöyle bir şey yapıyorum. İşte bu Taoist ve Budist rahiplerle e, uzun yaşama konusunda bir proje başlatıyor. Ama mesafekat edemeyince Şirazi'yi e, ziyaret ediyor. Böyle böyle bir şey yapıyorum. Bak çok ilginç. Sen diyor wise man, Bilge bir adamsın. İngilizcesinde. Yani e, e, ne de, alim bir adamsın. Bense diyor basit bir Yönetici Türk'üm bak, dikkat et kendi Moğol demiyor çünkü Moğolların meşhur yok. Şimdi sen bana diyor akıl ver, bu adamlar beni aldatıyor mu? Şimdi niye gidip başka birine sormuyor? Şimdi koca bir han, İlhanlı hanı, güç onda, Argunan öyle az bir adam da değil. Ee, herhangi bir durumla karşılaştığında bunun açıklamasını Suyraz'dan istiyor. Çünkü güç onda, sen diyor alim bir adamsın. Aynı şey Tusi için de geçerli, aynı şey başka alimler için de geçerli. Tıp bilgisi senin elinde. niye Kubilay Han, e, İslam tıbbının temsil eden e, tabipleri Çin'e davet ediyor? Hatta biraz da davet değil de zorla. <gülüyor> niye? Çünkü o dönemde tedavi edici tıp orada. E, benzer şeyi Osmanlı'nın son döneminde göreceğiz. 18. yüzyılın e, ikinci yarısında e, Osmanlı tabipleri. Batı'dan gelen tıbbın tedavi edici gücünü görünce şunu demeyecekler. Biz klasik tıbbı çok seviyoruz, aşığız demeyecekler ki yavaş yavaş vazgeçecekler ondan. Burada ne oluyor diye anlamaya çalışacaklar. E tamam, o kutsal bir şey değil ki ya. Açıklama modeli değişmiş. İnsanları tedaviden önünüzde bir tıp varsa siz arkayi teknikleri kullanarak hastanızı öldürmeye çalışır mısınız? Çok açık. Burada sadece açıkta kalan soru ya da peşine düşmemiz gereken soru zannediyorum hocam. O klasik dönemdeki büyük yorumlama gücüne sahip, açıklama gücüne sahip ulema alim profilini biz neden kaybettik ve neden üretemiyoruz? Ya bu şöyle, tarihsel tecrübe bizi buraya götürdü. Önemli olan bunu fark etmek, yeniden ayağa kalkmak. Bunlardan da böyle dedim ya ben, hatırlarsan seninle bir söyleşi yapmıştık yıllar önce. Reçete. Geçmişimize ağıt yakmaktan evet. geleceğimizi inşa edemiyoruz. Ya tamam, bunlar ol, bunları bilelim, bunlar çalışıyoruz zaten. Ama bunlar ağıt yakmanın bir anlamı yok. Önemli olan, hani bir cümle kullanmıştım ben bir söyleşimde, geçmişi anlamak, şimdiyi bilmek, geleceği öngörmek. Bunlar üçlü bir aradır. Biz pedagojik olarak bunları yiyoruz ama geçmişimiz anlayacağız. Ne olup bitti burada? Onun için modeller geliştireceğiz. Şimdiyi bileceğiz. Çünkü e, Sururi diye, biz alimimiz var ne döneminde diyor ki, ''Anlamak geç, geriye doğru, bilmek ileriye doğrudur.'' Çok güzel. Fehm ve ilim kelimesini mukayese ederken, çünkü anlamak hafızayı gerektirir. Hafıza tarihsel bir yapıdır, geçmişe dayanır. Dolayısıyla biz geçmişimizi iyi anlamak zorundayız. Kutsamak değil, övgü sövgü mantığıyla değil, anlamak. Şimdi iyi bileceğiz, ne olup bitiyor, içinde yaşadığımız gerçekliği iyi bileceğiz. Ve bu ikisini entegre ederek, sentezleyerek, terkip ederek geleceği öngörmeye çalışacağız. Yorum budur zaten ya. Peşinde olmamız gereken şey Sadece sen bu. anlamakla, geçmişle hebal olursan... Onu Olmaz. Bugünü kaybedersin. Sırf bugüne takılırsan bu sefer sen kendini kaybedersin. İkisi bir arada olması da geleceğini öngörecek bir yorum gücün, bir açıklama gücün olmaz. Eyvallah. Bence Şeyin Anadolu'daki o birinci sınıf alimlerin en büyük becerisi bu yorum gücünü çok iyi görmeleri ve İslam dünyasındaki farklı tecrübeleri aynı anda kullanma becerilerini göstermesidir. Eyvallah. Hocam bir kez daha bitti yine Anadolu'ya geldik ama en azından çok şükür ya giriş şaşır. yaptık ne oldu? Ee, sona geldik hocam vaktimiz bitti biraz da açtık hatta artık ben yine mi demeyeceğim? Evet, evet. bu şey oldu artık Peki, evet. Ee, evet. çok şükür bitti. Ee, konuştuklarımız dolayısıyla çok şükür bitti diyorum. Yoksa yarım kaldı. Ee, keşke vaktimiz olsa. Biraz daha devam etsek. Hiç, hiçbir güzellik hülasa edilemez demiş Valeri. Eyvallah. Eh. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eyvallah. İyi akşamlar. Efendim.